yapacağınız var mı? Şoföre diyorlar. Evet. Süren demek. Hoş bir sürü arkadan sürene de. Önden çekene de vak denilir. Ama gün gelmiş şoförün adı olmuştur. Saik ne demek? İnsanı sevk eden, belli bir istikamete doğru yönlendiren demek. Esasen sa'ıkı şöyle yani dolayısıyla yazın. Sebep desen tam sebep kelimesi onu kurtarmıyor yani şey olarak şöyle diyeceksin sayık iki nokta üst üste tarafları şu ha şufa hakkını vurgulamamış mıydık öyle mi dur onu o zaman noktaya bitirelim ben onu şöyle ince tamam onu netleştirelim. Ama şufa hakkı ne demekti? Şufa hakkı komşu ve ortaklık hakkıdır. Sanki dile getirdik gibi yani geliyorum. Öyle mi? Tamam. Yani şufa hakkı komşuluktan veya ortaklıktan doğan bir haktır yazın oraya ilk önce. Bir anlamaya başlayalım. Diğer mezheplerde de şunu orayı bunu yazmayın. Yani şöyle diğer mezheplerde sadece ortaklıktan doğan bir haktır. İlk önce bir anlayalım sonra kayda geçireceğim. Ortaklık şöyle diyeyim. Biz 5 ortağız. 5 ortaktan birisi veya iki ortağı birisi diğer ortaklara sormadan onların iznini almadan kendi hissesini yabancı birisine satması doğru değildir. Neden? Sen ortaklıktan çekiliyorsun. Ve bu insanlara yeni bir ortak getiriyorsun. Sen artık orada değilsin. Bu yeni gelen insanlarla bu insanlar anlaşabilir mi? Fikren ve zikren uyuşabilir mi? Ölçüleri aynı mı? Bakış tarzları aynı mı? İş tığcı tarzları aynı mı? Belli değil. Onlara onların razı olacağı, onların beraber davranabilecekleri bir ortak getirmen doğru olandır. Çünkü sen neticede bu ortaklıktan ayrılıp gideceksin. Bu insanlarla onlar yan yana kalmaya, iş görmeye devam edecekler. Elbette ki senin hisse satman hakkından bu insanların kendisine ortak alma hakkı daha güçlüdür. Buna rağmen İslam hukuku satan insanı mağdur etmiyor. Ama diğer ortaklara şöyle bir hak veriyor. Size sormadan sattıysa hissesini. Diyelim ki 20 bin liraya sattıysa 20 bin lirayı o satılan adama al 20 binini diyorsun bu hisseyi biz alıyoruz. Ve ortaklardan biri alıyor. Bu haktır. Adam satmıyorum diyemez. Anlaşıldı. Şufa hakkı bu demek. Kendisine sorulmadan, izinleri alınmadan, olurları alınmadan ortaklardan birisi hissesini bir yabancıya satmışsa ortaklar veya ortaklardan birisi şufa hakkını kullanarak satılan bu hisseyi alabilir ve satın alan bunu iade etmek zorundadır ben satmıyorum kardeşim diyemez diğer giden ortakla ben size satmayacağım ben bunu filana satıyorum diyemez anlaşıldı ancak diyelim ki 20 binden fazla biz veremeyiz dedi ortaklar ama diğer ortak bunu 25 bine sattı pazarını buldu bu zaman hakkı anlaşıldı ama ilk önce onlara teklif edecek, onlara satmadığı bir fiyata veya daha düşük bir fiyata başkasına satamaz, daha yüksek fiyata satar. Yani hem satan insanı mağdur etmiyor, hakkını koruyor, ortaklarına da ortaklıkla ayrıldı. Böyle bir hakkı kullanarak arkadaşınızın hakkını ucuza kapatamazsınız diyor. Hakkı neyse onu verin alın böyle bir hakkınız var diyor. Biz buna ne diyoruz? Normalde şufakı diyoruz ve oldukça önemlidir ve çok da insaniyidir. Avrupa bunu İslam hukukundan almıştır, modernize etmiştir, Madde'ye dökmüştür, Türkiye'ye de satmıştır. Ama sadece ortaklarla ilgili bölümünü. Avrupa'nın aldığı hukukların çoğu zaten neye benzer nereden alınmıştır biliyor musunuz? Maliki mezhebinden almıştır. Neden Maliki mezhebinden almadı? Çünkü Endülüs'te Maliki'ler vardı. Endülüs'ün mezhebi Maliki mezhebiydi. Ticari hukuka, birçok hukuka bakıyorsunuz Maliki'lere uyuyor. Neden Maliki'lere uyuyor? Endülüs'ten çalındığı için uyuyor. Bu da öyledir. Burada da nedir? Komşularla ilgili bölüm yoktur. Ortaklarla ilgili bölüm vardır. Tekrar gerisin geri geliyorum. Hanefi'ler komşulukta da bu geçerlidir diyorlar. Bitişik ev, bitişik arsa. Bir yabancıya satılmamalıdır. İlk önce komşunu teklif edeceksin. Hatta komşun satın alamıyorsa bile hukukunu gözeteceksin. Ya bunu sizin de rızanız olan birisine satayım diyeceksin. Beraber bakalım diyeceksin. Bu da insanlığın bir gereğidir. Alamasa bile. Ama komşuya hiç sormadan veya komşudan daha düşük bir fiyata bir başkasına satarsan komşu da o evi alabilir. Arkadaşım al 100 bin liranı bu daire benimdir. Al 50 bin liranı bu arsa benimdir. Bunu deme hakkına ne diyoruz biz? Bu sadece neyde olur yalnız? Gayrimenkullerde olur. Ve şirket hisselerinde olur. Menkul olan mallarda şu hakkı yoktur. Niye? Menkul olan geçinemiyorsa alır alacağını taşır kendi deposuna. Aradaki ilgi biter. Yani bir insan menkul mallarını istediğine satar. Ama gayrimenkul malda ortağını gözetecek hisselerde. Gayrimenkul mallarda kimi gözetecek? Komşusunu gözetecek. İnadına günümüzde tersine, ben inadına komşusuyla geçinemediyse ben onun başına bir bela sarayım da görün. Gidip en belalı adamı satıyor, ondan sonra iki komşuyu birbirine kırkırdırıyor. Bu nevi bir uygulama İslam hukukunun ruhuna ve ahlakına aykırıdır olamaz. Şufa hakkı da yaklaşık bu demek. Esasen şufa hakkı orta veya komşuya verilen hak demektir. Anlaşıldı? Şimdi şufayı şöyle tarif ediniz Yani şu şey olarak. Şifa. Ne dedik bir, bir cümle kurmuştuk? Ortaklık akıdır. Bir ortak veya komşu kendisine teklif edilmeden. Veya teklif edilmişse Verdiği bedele Razı olunmadan Bir yabancıya Satılan malı Kendi verdiği bedele veya daha düşüğe verilmiş olan ücretini ödeyerek alma hakkına denilir. Böylece varlığına razı olmadığı veya ortaklığını kabullenemediği bir başkasına ortaklığına veya komşuluğuna almamış olur. Şimdi gerisin geri dönüyoruz. Bir insan yokluk günlerinde, belki sıkıntılı günlerinde yola çıkmışlardır. Beraber gele gele, gele bir noktaya gelmişlerdir. Bu her zaman kötü niyetle olmaz bazen iyi niyetle de olur ortakların başına bir şey gelmiştir ve hissesini satmak zorunda da kalmıştır ama hissesini satmak zorunda kaldığı zaman ne yapacak diğer ortağına teklif edecek bu hissenin doğru olan nedir bir bilgi, bilir kişiye incelettirip meseleyi bu hissenin değerini tayin ettirmektir. Hissenin değeri tayin edildikten sonra misal olarak söylüyorum bu hissenin değeri neydi? 80 bin liraydı. 80 bin lirayı ortağa veriyorsa doğru olan ona satmasıdır. Hayır gönlünde şöyle de bir şey olabilir. Yani ben bu hissenin değerinin 100 bin olduğuna inanıyorum. 100 binden aşağı satmak istemiyorum. Ortağı dedi ki ben buna 100 bin veremem. Bu sefer bu hisseyi 100 bine bir başkasına satabilir. Tamam ama 80 bine veremez. Niye 80 bini komşu şeyi verdi? ortağa verdi. Sana 80 bin vermedin sen. Kızdım sana. 75 bine gittim başkasına verdim. Gene veremem. Üstelik bu sefer ne yapar? Al 75 binini der adama. Alır. Bu hakkı var. Ama bunu daha yüksek bir fiyata, daha yüksek bir rakama satabilirim. Dediğim gibi İslam hukuku satan insanı da koruyor. Ortağını da koruyor. Doğru olan budur. Bir de ille gelen insana razı olmama gibi, bunu beyan etme gibi, şu huylarından dolayı razı değilim gelen adama gibi bir açıklama yapmak zorunda da bırakmıyor. Çünkü bu gelen insanı rencide eder. Anlaşıldı? Belki de, belki de kendi tiptir, kendine güvenmiyor. Bu da hadisenin bir başka yönüdür. Bir başka şey daha vardır. Belki de mesela artık ortak istemiyordu, ortak çalışmak istemiyordur. Her yani insanın bu hakkı da vardır. Eski ortağını kabulleniyordur. Niye? Yılların zorluklarını beraber geçtiler. Birçok konuda anlaşamasalar bile ona evet diyordur. İyi niyetini biliyordur, huyunu biliyordur. Şudur, kısaca anlaşır gider. Ama yeni bir insan, çok uyumlu insan olsa da kabul etmek zorunda değildir. Anlaşıldı? Yani şöyle diyemezsin. Ya ben bunu buna veriyorum. Ama bu benim dostum. Ona 80'e değil 75'e de veririm. Bunu ben tercih ettiğim için inan çok seveceksin. O şey olabilir gidebilir ama bu insan sen onunla ortaklığa devam edecek olsan bu söylediklerin tamam. Ama sen artık gidiyorsun. Bu insanla yan yana gelecek olan öbür ortak. Adam artık ortak istemiyor olabilir. Geçmiş sıkıntılar yaşamış olabilir onları dile getirme istemiyor olabilir. Bütün bunlara insan zorlanılmamalı dolayısıyla hak ve hukuku korunmalıdır. Aynı şey komşulukta da vardır. Yani şehir hayatında bu biraz kayboldu. Neden kayboldu? Şimdi bir apartmanda yaşıyoruz. Apartmanın yüzde sekseni birbirini tanımıyor. O an komşu bile birbirini tanımıyor. Kapı komşusu bile birbirini tanımıyor. Bu insanlar az herkes birbirinden kalabalığın ortasında yalnızlık herhalde buna deniyor. Şimdi şöyle diyelim 20 binlik bir kasabayı düşünün herkes birbirini tanır. Herkes kimin akrabasıdır, kim nedir, şu nedir, şuraya yeni bir ev, falan mahalleye yeni bir ev yapmıştır, bilir millet. Şuraya bir ev yapıldı der. İstanbul'da ohu, ben bir şey mahalleye girdim, karşıda Şerif Ali diye bir şey var. En az bir anda gördüm 200-300 tane yeni bina hepsinin içi boş. Bir şehir. Yani 200-300 bina derken dev apartman hepsi. İçe İçerisi bomboş, yeni kurulan bir şehir, yeni kurulan bir dünya. İstanbul'un neresinde yeni bina yapılıyor da nasıl tarif edeceksin? Her taraf yeni bina dolu ama köylerde bu biliniyor. Küçük kasabalarda köylerde bir şey daha. Komşular da çok önemli o açıdan. Şimdi orayı anlaşamayacağı, edemeyeceği, gidemeyeceği arasında sıkıntılar olan bir komşuya versen büyük hadise sebep olur. Şehirde bu kadar değilse de. Şehirde de apartmandan bir daire satsan bu satış komşuya sormadan satış caiz değildir veya batıldır demiyoruz bak. Ne diyoruz? Kom Komşudan yapılan böyle bir satış hakkı vardır. Dolayısıyla böyle bir insan e, bu satışı yapar olsa da, yapıyor olsa da, geçici olsa da böyle bir hak nedir? Böyle bir haktan dolayı bu insan şufa hakkını kullanabilir, kullanabilir ve gerisin geri bu binayı alabilir. Ama şehir hayatında Kıh, bu satış caiz olsa da tekrar o noktaya dönüyorum satış hayatında bu satış caiz olsa da mesela komşu böyle bir hakkını kullanmasa mecasında yürür. Ama ben kullanıyorum bitişik dairemi kimseye vermek istemiyorum dediği an bu hakkı vardır. Şehir hayatında çok insan itiraz etmediği için hayat böyle devam ediyor ama bu şufa hakkının varlığının unutulmasına sebep olmamalıdır. Arsa komşuluğu da ev komşuluğu gibi bir açıdan önemlidir. Bahçe komşuluğu. Neden önemlidir? Beraber bahçe sulayacaksınız. Meyve sulanacak. Birbirinize yardım edeceksiniz. Birbirinize gerekirse geçiş yolu vereceksiniz. Birbirinize su akıtacaksınız. Bu ve benzeri bir sürü onunla kendine ait hukuku ve bağlantıları vardır. Bütün bu bağlantıları siz devreden çıkarırsanız komşuluklar yara alır ve ölür. Küçük yerlerde Dedikodular daha çabuk büyür. İnsanlar birbirini tanıdığı zaman. Küçük yerlerin iyi bir tarafı vardır. Herkes herkesten haberdardır. Herkesin cenazesine birçok insan gelir. Herkes birbirine baş sağlığı diler. Ama küçük yerlerin bir sıkıntısı vardır. Herkes herkesin yaptığından haberdardır. Ve dedikodular çok çabuk yayılır. İnsanlar da birbirini daha çok kıskanır. Büyük şehrin içerisinde insanlar kaybolur. 16 milyonun içerisinde insan İstanbul'da yalnızlık yaşar. Oralarda yalnızlık, az nüfuslu yerlerde yalnızlık yaşanmaz. Ama onların da öyle bir sıkıntısı vardır. Bu açıdan şehir küçüldükçe komşuluk hukuku daha büyür. Anlaşıldı. Şirketler küçüldükçe de ortaklık daha büyür. Büyük şirketlerde bin tane orta olan bir şirkette bir tanesi değişmiş insanları çok ırgılamaz çok tesir etmez. Niye? Şirketin de bu çok ortaklığa göre bir yapısı vardır. Öyle değildir. Ama iki ortak olduğunu düşünün. Bir iş yürüttüklerini düşünün. Ortam birisi gidiyor, Öbürünün hiç anlaşamayacağı bir başka ortak getiriyor. İşte şu hakkı kendisini orada gösterir ve mevcut olan ortağı koruduğu gibi satan insan da koruyarak böyle bir hak ve hukuk verir. Bunun epey detayları var yani detayları var derken işte şartları var önceden haber verdi mi önceden böyle bir şey duyurdumu, etti mi gitti mi diye bu kadar şufa hakkının varlığını bilmek yeterlidir. Yani i̇nşallah size ileriye yönelik faydalı olacaktır. Böyle bir hakkının varlığını insanlar bilmemeye unutmaya başladı kaybetmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden de şufa hakkının varlığını vurgulayan hadis-i şerifler gelmiştir. Ve yani bir insan komşusuna sormadan, ortağına sormadan dolayısıyla bulunduğu arazisini satmasın, evini satmasın, hissesini satmasın vurgulayan hadisler sebebiyle böyle bir hak ve hukuk vardır. Ve insanlığa da bu arada örnek olmuştur. Şufa bu demek. Esasen şufa çift olmak demek, ek olma demek, bir şey ikileştirme demek burada da daha çok bu açıdan Ortaklık hakkını birinci derecede vurguladığı kanaatini taşıyor diğer alimler ama Hanefi alimleri şeyin işin içerisinde tekrar ediyorum komşulukta var diyorlar. Şimdi bir insan yine şöyle diyeyim yani bir insan geldiği çok uyumlu bir insan sen onu bitişe kabul etmedin. Bir başka insan geldi sokağın öbür ucunda senden uzak ama huysuz birisi bütün sokağı rahatsız edecek. Böyle de bir hak vermiyor çünkü bu iddia bitmez yani o sefer. Ne oluyor? En yakın olana, hisse sana hisse komşu olana veya sana kapı komşu olana e, dire getiriyor. Şu farkı onlarla sınırlıdır. Evet. Şimdi saik diyorsunuz arkasından. Tarafları akit yapmaya iten, teşvik eden, şahsi arzu ve hedeflerdir. Bu anlaşılır bir cümle ama anlamaya çalışalım. Bir insan... Ya ihtiyacını kapatmak için bir malzeme alır, ihtiyaç duyuyordur, ya hoşuna gitmiştir, hayatına daha canlılık kazandırmak istiyordur, bu nevi sebeplerle alır. İşte insanı bir akit yapmaya, tüccar akit yapmaya iten sebep nedir? Kazanmaktır. En doğrusu da helalinden kazanmaktır. Cenab-ı Allah böyle bir kapı açmıştır, ora alacak, bunu satacak, onu alacak, bunu satacak ve bundan kazanç elde edecek. Esasen insanların içerisinde bir duygu daha olmalıdır. Elhamdülillah. Bu civardaki insanların birçok ihtiyacını ben karşılıyorum. Giderek kazancımız bu duygumuzu boğdu. Böyle olmamalı. Yani insanlar, bu insanlar kendileri birçok eşyaya ulaşmak isteseler çok daha pahalıya ulaşırlar, çok daha sıkıntı içerisinde ulaşırlar. Ama bu kadar insanın ben ne yapıyorum? Hakkını, hukukunu ve ihtiyaçlarını karşılayıp temin etmeyi bir mevla bana nasip et diye duygusunu taşımalı. Daha başta söyledim ki bu açıdan ticaret şerefli bir meslektir, güzel de bir meslektir. Ölçülerine uyulursa, ölçülerine uyunduğu zaman dünyanın ecrini de karşılar bir insan. Bir tüccar düşünürüz ki güler yüzü, bir tüccar düşününüz ki doğru sözlü, bir tüccar düşünün sizi bilgilendirirken doğru bilgilendiriyor. Sizi yönlendirirken doğru yönlendiriyor. Sen ihtiyacının şu gider diyor. Şunu alırsan şöyle şöyle yaparsan daha iyi verim verir diyor ve dedikleri hep çıkıyor. Şimdi bu insan dürüst olan yardımsever olan, güler yüzlü olan, dost canlısı olan insan inanan çok defa kürçede oturan nutuk atanlardan daha faydalıdır. Niye? Bu tip insanların yürüyüşü tebliğdir. Selam verişi tebliğdir. Varır bir dostunun yanına oturur çay içişi tebliğdir. Güler yüzü tebliğdir. Birisi düştü, elinden tuttu, kaldırdı tebliğdir. Meslektaşan çevresindeki insanların yanlış bir adımını gördü, onu düzeltti, inan tebliğidir ve öbür tebliğlerden daha çok tesir eder. Biz bu tip çalışan ticaret ehlini kaybettik, onun sıkıntılarını çekiyoruz esasen. Bu insanlar cemiyet hayatına büyük tesirde bulunurlardı. Şimdi bu tip insanlar bir taraftan onun satışı sırf kazanca dönüştü günümüzde. Ne yap ne yap? Kazan anlayışıyla. Hayır yani ondan öte bir anlayışıyla. Hani eskiden anlatırlar ya, tacire geliyor sabahın erken saatlerinde alışveriş yapacak. Tüccar ne diyor? Keşke kardeşimden alsanız diyor yan taraftakından Ben siftah yapmıştım o daha yapmadı. Şimdi bunu bulsak herhalde madalya takarız. Yanındakini yiyip bitirmek için uğraşan bir zümreye şahit olduk. Bu, bu, bu kadın kaybettiği kalbı ki yani insanların birbirine hani insan düşer, tökezler her şeyin başına, yani insanın başına neler gelir neler gelir. Bu ahlakı gönül birisinden yakalayacak çok şey değişir inşallah. Ama tekrar gerisin geri döndük. Müşterilerin de kendine yönelik hedefleri vardır. Ben evime lamba alıyorum. Niye? Evde lamba ihtiyacı var. Eve daha güçlü lamba alıyorum. Çünkü şurada işte okuma masamda veya şurada daha güçlü bir lamba ihtiyacı var. Oraya da uygun bir lamba olsun. Onun için İşte evin ortasına daha işte avizi almak istiyorum. Hem sade olsun hem güzel olsun hem çok ışılsın, hem şöyle olsun hem böyle olsun. Kısaca araba alıyorum beni taşısın. Şöyle olsun şuraya gitmek zorundayım buraya gitmekteyim. Kısaca beni bu alışverişe iten bir sebep var. Tamam bu alışverişi iten sebep meşru ise alınan mal da meşrudur kendisinden. birbirle bağlantılıdır. Bu çok önemlidir. Anlaşıldı? Şimdi şöyle diyelim isterseniz. Şimdi bazen bu alışveriş sebebi akit anında belli edilir, beyan edilir, bazen beyan edilmez. Bazen akdin yapısı kendini belli eder, istenilen şey belli eder, bazen belli olmaz. Bunu şöyle deyin isterseniz. Saik, saikin ne demek olduğunu anladınız. Saik, bazen akit sırasında açık beyan edilir. Bu durumda, bu durumda. Beyan edilen sa'ik meşru ise akit de meşru. Değilse akit de değildir. Şimdi zihninizde bir şeyler canlanıyor ama ben söyleyince daha çok canlanacak. Niseller diyorum hep anlaşmaya yardımcıdır. Adam horoz satın alıyor. İyi dövüşüyor diye. Horoz satışı caizdir. Eti de her ne kadar şimdiki pilişler kadar kolay piş pişmese de mevcut pilişlerden daha iyidir, daha sıhhiyidir. Eskiden köyde tavuk keserdik. Epey bir kaynatırdık. Üstelik altında da o biçim odunlar yanardı. Kiter odunlar yanardı. Şimdi böyle pat diyor bakıyorsun pişiyor. Yani et de herhalde ona göre. Şimdi ama horozu çok iyi dövüşüyor diye. Bir de dövüş parasına oynanıyorsa iyi para kazandırıyor diye. Satın alırsan horozu satın almaya seni sevk eden saik yanlıştır caiz değildir. Bu alışveriş de caiz değildir. Anlaşıldı, oraya sirayet eder. Anlaşıldı. Dövüşüyor diye horoz satın almak mesela yazın onu. Vuruşuyor diye vuruşuyor diye koç satın almak. Koç dövüşlerini görmediniz. Koç dövüşleri felaket olur. Evet. Onun yanında birçok hayvanın dövüşü çok hafif kalır. Mesela inekler süsüşürler. Boynuzları tehlikelidir. şudur budur ama. Mesela tekeler de vuruşur. Ama tekeler nasıl vuruşur? İki ayağının üstüne kalkar küt diye vurur. Onunki güçlü değil. Koçların kafasını tokuştur bırak. Sonra bak iki koç da geri geri gitmeye başlar. Niye hız almak için 50 metre geri gider. Oradan öyle bir geliş gelirler ki in ortasında bir adam dursa var ya cacığı çıkar. <gülüyor> yani inanın iki koçun ben hatırlıyorum. Yani çocukken süriden koç ayırır döüştürürdük çocukluk işte. Yani koçların her yani inan bir tanesinin hedefi olsak yani o vuruşmanın arasında kalmak var ya 10 kişi olsa 10 kişinin birden pastırması çıkar. Ben şunu hatırlıyorum. Ufak yapılı bir koç vardı. Kimseden korkmayan bir yapısı vardı. Biraz da o bizi teşvik ederdi. Onu bir koçla karşı karşıya getir. Hayvan bir kere 50 metre geriye gelir. Diğerlerinden daha fazla geri gider o. Ondan sonra o mesafeyi koşarak geliyorlar. Ortada öyle bir şaşırlar ki o kafa sesi, o şey yani o hız yani Cenab-ı Allah da o kafaya öyle dayanaklık vermiş. Boynuzu kırıldı o hayvancağızın. Vuruşma esnasında. O boynuz yanımızdan böyle yani rüzgarını duyduk. Sesi zaten ses çıkararak herhalde birçoğu 30-40 metre ileriye fırlamıştır. Yani çarpışmanın siddeti bu derece şedittir. Bu hayvana yazıktır. Doğru olan bu değildir. Böyle bir hedefle satın alınmaz. Hayvanları bir de horozların sonu genellikle daha bırakırsan öldürünceye kadar devam eder. Bazı horozlar, dövüşken olan horozlar ee, dövüşten dövülse de kaçmıyor. Bir kısmı kaçıyor öbürü onu bir müddet kovalıyor. Şeylerde de koçlar da öyle bir müddet sonra yılan kaçar. Diğer onu bir müddet kovalar. Ama aynı şeyi manda dövüşünde yapsan manda maalesef peşini bırakmıyor. Kaçtığı halde kaşanın peşini bırakmıyor. Yani manda dövüşünü ayırmak diğer dövüşleri ayırmaktan çok daha zordur. Yani çok, hakikaten tehlikelidir. Boynuzu öbürünün karnına takmadan rahat etmez. Oraya kadar inadına devam eder. Bütün bunlar tehlikelidir. Bu hedefli bir akit de nedir, Caiz değildir. Peki, işte haram ya ya ya yani haram eğer iyi... Yok şöyle diyeyim bakınız. Yani bir nesne inşallah geleceği ama iyiye de kötüye de kullanılmaya meyilli. Sen iyi niyetle, iyi, iyiye kullanmaya niyetle alırsan bu akit caiz. Ne gibi? Afyon gibi yani zaten. En uç misal vereyim. Afyondan ilaç yapılıyor. Afyon'dan uyuşturucu yapılıyor. Afyon'dan başka malzemeler için de kullanılıyor. Bu niyetle alırsan afyon caiz. Eroin niyetiyle alırsan afyon caiz değildir. İsterseniz onu da kay kay kaydedim. Koşturma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii soruyor. Rahmetli Sadettin Hoca'ya böyle bir soru sormuşlar. Telefon ediyorlar. Hocam diyorlar at yarışları hakkında caiz değildir diyorlar. Sen ne dersin? Öyle şey mi olur? Diyor. At yarışları. Elbette ki caiz diyor. Sünnet diyor. Allah Resulü bile yarışmış diyor. Sen at yarışlarından yarışı kastedersen ayrıdır. Ganyan'ı kastedersen ayrı hikayedir. Şimdi, soru da öyle. Şimdi şöyle diyelim. Yani koşturmak için saiden biliyorsun koşturuyorsun. Ata olsun, bilmeyi öğretiyorsun, öğreniyorsun. Ormanlarda dolaşmak istiyorsun. Atın da olsun arzu ediyorsun. Bu caiz. Ama ganyanda o koşturacaksan o zaman caiz değil. İşin boyutu değişik. Için... Evet. Şimdi tabi köpek dövüştürmek için de köpekler satın alıyor. Bunun için besleniyor. Bunun için eğitiliyor. Bütün bunlar doğru değildir. Bunun gibi başka şeyler de var. Baştan doğru olmayanlar da var. Yani şu olarak mesela şarkıcı kiralamak gibi. Şarkıcılık caiz değildir. Şarkıcı, yani şarkıcıya verilen para da değildir. Yani şarkıcıların kazandığı suhttur, haramdır diye hadis-i şerif vardır. Evet. Evet. Bu soruların geleceğini biliyorum. <gülüyor> o da o da. Geleceğim geleceğim. Daha sana geleceğim. Geleceğim. Bu, bu bölümlerde çok fazla soru sormayın. Evet. Şöyle diyeyim. Silah, bıçak, zehir satın almak hep bu çerçevedendir. Bıçağı iyi iş içinde satın alabilirsin. Kötü iş içinde. Tamam. Zehir. Fahri zehirlemek için de alabilirsin. Böcek ilaçlamak için de alabilirsin. Başkasını ilaçlamak için de alabilirsin. Evet. Bu ve benzeri şeyler var. Tabi esasen şöyle düşündüğümüzde Cenab-ı Allah ne kadar çok meşru akit nasip etmiştir. Yani bütün gıda maddelerini alabilirsin. Ağaç alabilirsin. Çiçekler alabilirsin. Elbise alabilirsin yapılan dünya kadar adi, alet var. Hayırlı işe yarayan bir eksi ihtiyaç gideren bir köşeyi dolduran bütün bu kadar alet satın alabilirsin. Ama bütün onları bırak, bırakıyorsun şer ifade eden aletler satın alıyorsun. Bütün bu güzel şeyleri terk ediyorsun. Çirkefleri satın almaya çalışıyorsun. Bu doğru değildir. Yani o kadar çok meşru akit vardır ki say sığmayacak kadar. Ama yani bu nevi Hedef kötü, hedef batıl, saik batıl ise, saik yanlış ise, caiz değilse, akit de evet caiz değildir. Şimdi bir şık daha yazıyorsun. Üzerine sizin biraz müzik aleti buraya geliyor şimdi. Sebep açıkça, sebep veya saik değil isterseniz. Açıkça zikredilmese de, burada sebep gidiyor da onun için, olabiliyor. Sebep açıkça zikredilmese de, Satılan veya alınan malın yapısından anlaşılıyorsa anlaşılan da caiz olmayan bir fiilse Akit de caiz değildir. Geldim şimdi. Birisi ekmek satın aldı. Bundan anlaşılıyor ki adam yiyecek veya yedirecek. Kendisi ekmeğini söylüyor. Gitti saz aldı. Hiçbir şey demiyor. Ben bunu çalacağım de demiyor. Ben bununla kaynanayı döyeceğim de demiyor. Şey olarak, alıyor. Ama saz kendisi ne diyor, hani çalıyordu ya şeylerin, gelince Alevilerin de o şey, şeytan bunun neresinde diye, kulağında mı, sapında mı, kuyruğunda mı, her tarafından şeytan akıyor. O hala nerede diye zıngır zıngır edip arıyor. Şey, olmayan tarafı yok şeytan. Saz diyor ki ben şeytan işiyim diyor. <gülüyor> tamam. Çalgı aletleri diyor ki haber vereyim diyor. Çalgı aletleri gibi. Şimdi... Yaz, şunu yazıyorsunuz. Bu bile Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre çalgı aletleri böyledir. Onlara göre satan ve satın alan şahıs hiçbir şey söylemese de müzik aletleri üzerine yapılan akit caiz değildir. Tabii ben misal vereyim a saz, tanbur, tambur dümbelek Keman nokta gitar ver sarılan Sor geleceğini biliyor <gülüyor> nokta nokta caiz değildir <gülüyor> Şimdi defin kullanımına satışıyla ilgili çok bilgi geçmiyor. Ama kullanımına biliyorsunuz düğünlerde ve mani söylerken izin verilmiştir. Kullanımına izin veriliyor demek, yani satışı da caiz demektir. Ama ilahilerin defle söylenmesi, vallahu alem. Müzik bölümü isterseniz bana hiç sormayın. <gülüyor> tamam Şöyle diyeyim ama yani bakınız insanlarımız şu var. Bir kere şuradan başlayalım. Gençlerin elinden müziği bütünüyle alsanız yerini dolduracak bir şey vermeniz lazım. Biraz da sıkıntımız bu. Yani o aldınız, çektiniz, aldınız. Yani müzik hakkında gelen bilgiler hiçbir yani caizi için kapı aranıp duruyor. O kapı o kadar aralık değil. Müzikle gelen bütün bilgiler olumsuz bilgiler neredeyse. Sadece düğünlerde def çalırması bir de sesli müzik Yani e, müzik aleti olmayan müzikte Cevaz noktası var Şöyle diyeyim Basit özetlemek gerekirse güfte diyoruz biz buna sadece sözlü olan Ve sözlü söylenenlerde Cevaz şekli şöyle Bir Eğer içerisinde harama teşvik varsa Tamam Ve şehveti tahrik varsa Caiz değildir Ne gibi Adam müzik söylüyor. Elveda meyhaneci, artık içemiyorum. Zıkkımın kökünü iç. <gülüyor> yani patlayacağı kadar mıydı? Daha ne ne içecektin yani olur. Ondan sonra ne olur? Dolusunu götür, boşunu getir. 5 lira para aldım, paralayım ben diyor. 5 lira borç aldım, paralıyım ben. Yani 5 lira bir borç almış, onu da içkiye yatıracak. Dolusu gadeye gidecek. İşte bu dolusu gelecek, boşu gidecek. Paralayım ben. Sarhoşların kralıyım ben. cenab yani, <gülüyor> Ne krallık, ne krallık. Yani aslan da olursun öyle. Dünyayı bile idare edersin. Şey bir taşın başına, bir çöp kutusunun tepesine çık. Nareyi bas. Her tarafı idare edersin. Elbette ki bunlar caiz değil. Tamam. Onun arkasında devam ediyoruz. Ama nedir? Mesela tabiatı anlatıyor. Ondan sonra gurbeti vurguluyor. Gurbette olmanın sıkıntılarını dile getiriyor. Arkadaşsızlığı vurguluyor. Ve benzeri şeyleri bu, bunun gibi... Yani Heyder Baba bulahların ahanda. bulaklar ne demek? Bulak. Türkçe, Türkçe kelime. Yabancı değil bilesiniz. Bulak çeşme demektir. Türkçe de çeşme demektir. Heyder Baba, bir dağın adı. Heyder Baba bizim sis dağı gibi. Sis dağı beri bakar, suyu bulanı kıkar yaz mı? Türk'ü var. <gülüyor> Heyder Baba bulahların ahanda. Ağ bulutlar göynelerin sıhanda. Yani buluda tasvir ediyor. gömleği sokuyor adamlar. Yani. de bir yade elyen var olsun. Koy dertleri yığılsın da olsun gibi söylüyor ve benzeri ediyor. İşte uçun turna uçun sıvaya doğru. Bunlar caiz, bunlar mübah. Çok düşkün olmak iyi değildir. Çünkü müzik aşırı duygulanmaya sebep olur. İnsanın duygunsuz olması ne kadar katı kalp birlikse aşırı duygulu olması da sıkıntıdır. Aşırı müzik düşkünü ve duygulu olan insanlar çabucak küserler. Çabucak kırılırlar, çabucak yıkılırlar, hayata küserler. Ve benzeri bütün bunların emareleri de görülür. Onun için duygusuz olmak kadar aşırı duygulu olmak da tekrar ediyorum güzel değildir. İnsan bir denge kurmalıdır. Hayatın dengesiye ihtiyacı vardır. Bu nevi tabiat güzelliği, ondan sonra e, gurbet ifade eden kimsesizlik, yalnızlık, bazen dostluk, bazen dostların arasında olmak güzelliği ve benzeri vurgular, duygu, duygular ve şeyler güzel nesnelerdir dedir de. Aleviler daha önce de söyledik. Şiiler genellikle duygu üzerine kurulu bir mezheptir. İlmi hakikatler üzerine kurulu değildir. Özellikle de işte namaz kılanlarını dışındıklar tamamen duygu üzerine kurulu bir mezheptir. Bu yüzden doğruya doğru eğriye eğri. Fazlaya fazla eksiye eksik demek zorundayız şiirleri güzeldir. Yanlış aktardıkları şey at kenara. Akide bozukluklarını at güzeldir. Geçti bir dost kervanı eyleme beni eyleme beni gayet güzeldir. Yens demedin mi? Demedin mi? Gönül sana söylemedin mi? Yensiz yakasız bir gömlektir. Giyemezsin demedin mi? Bu güzeldir. Ama 12 imam imamımız uyamazsın demedim mi? Hadi ne? Ne oluyor? Biz de söyle, ilahi diye söylüyoruz ya. Ben benim bir sürü imamım var. 12 tane değil. Sahabiler, imamımız, Allah Rasulü hep hepsinden öte imamımız, ondan sonra alimler, ilim irfan ehli bir sürü dost varız. Bu bölümünü at, o şiirin geri kalanı güzel. Şey, bu bir ah, hakikat ne? Lokması, bu bir rıza lokmasıdır. Yemesin demedim mi? Bunlar güzel vurdu. Onu yani ne diyeyim? Bunun gibi bir sürü şiir var ve güzel şeylerdir. Bunların besteli olarak söylenmesi de haddi aşma şartıyla caizdir. Peygamber Efendimiz devrinde de söylenmiştir. Eğer sebep arıyorsa bu noktada sebep var ve bu noktada delil var. Ne gibi ben söyleyince hatırlayacaksınız şimdi. Kervan yola devam ediyor. Kervan Kervanın başında bir sahabi var. Develer müzikten hoşlanıyor. Onlara tempo tutuyor. Onun müzik ritmine göre develer de adım atıyorlar. Tempoyu hızlı tutmuş. Develerin sırtındaki hevdeçlerdeki hanımlar rahatsız oluyorlar. Efendimize haber gidiyor. Yarasa tempo çok hızlı. Hanımlar rahatsız oluyor diye. Peygamber Efendim tempo tutana haber gönderiyor. Diyorlar ki encişe. Tempoyu düşür şişeleri kıracaksın diyor. Kristal diye tercüme ediyorlar. Hanımlara ya şey olsun. Ya sen, kibar olsun diye ama tercümesi şişeler demek. Şişeleri kıracaksın diyor. Enceşe tempoyu düşürüyor. Tabii ben ilk bu hadise okuduğumda aklıma şu gelmişti. İyi ki develere tempo tutan Karadeniz'de değil. Yandı. Develer de yandı. Üstündekiler de yandı. Şimdi evet yani var. Yine aynı şekilde sahabilerden bu şey çok olmamakla beraber bu nevi örnekler var. Şimdi Enes'in ağabeyi bera. Bir gün yine Bulunduğu yerde odada yalnız şarkı söylerken Enes geliyor. Şarkıcım oldun diye takılıyor ona. Sesi güzelmiş. Yalnızlık kardeşim diyor. yani Yalnızlık. Bazen yani bu tip şeyler oluyor. Yine sizin de dile getirdiğiniz. Efendimiz Medine'ye geldiğinde. Talal vedru aleyna min teniyyatil veda. Ve cebe şükru aleyna ma de'a lillâhi Ve benzerleri. Bunlar var. Bunlar caiz. Şimdi bu nevi türküler... Bu nevi şarkılar, bu nevi şeyler caiz olduğuna göre içerisinde mana güzelliği olanlar ve İslami motif bulunanlar haydi haydi caiz. Ne gibi? İsmi Sübhan verdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Ben cüleyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül diyor. A bülbülüm uçar mısın? Deniz derya geçer misin? Ben cüleyin ne açar mısın? Derdime dert, derdime dert katma bülbül diyor. Güzel ama çok olursa güzel değil. <gülüyor> Dediğim gibi. Bunlar caiz. Ama işin içerisine müzik aleti girince zor. Bize gelen naslar lehte değil. Onu ifade edelim. Belki şu aradan tarihte kapı bulunmuştur. Nedir? Mesela mehter maçları için. Lehv hedefli. Eğlence hedefli. Değildir. Bu ordunun ayakta durduğunu şu anda tah şeyde arkanızdayız, ordu ayakta, cihat devam ediyor, o ruhu diğerlerine duyurma hedefi ve gayesi taşıyor diyedir. Belki lehim hedefli olmayanlara kapı açılabilir ama ölçüden tayin eden iyi bir fetvaya ihtiyaç vardır. Bunun ötesinde çok fazla müzik düşkünü olmayınız, müzikle ilgili gelen haberler olumsuz yönde bunu biliniz. Bir şey daha sık sık neyi gündeme getiriyor buna? Neyi sanki bir nevi özdeşti artık, Ney akla gelince ilahiler akla geliyor ve manevi duygular galeyana geliyor. Belki hep böyle olmasın değil ama ney hazin sesli bir çalgıdır. Tamam? Yanık sesli bir çalgıdır. Onun için bağrı yanık yanık öter. Doğrusu odur. Bağrını zaten yarıyorlar. Kamıştan yapıyorlar biliyorsunuz. Yani yapı, yapı gereği. Hatta bir tasavvufta özellikle mevlevilikte ney kamil insana benzetilir. Nereden kamil insana benzetiyor biliyor musunuz? Neyin boğumları belli aralıklı olacak? Yedi, ne yedi boğumdan olur. Yani kamışta yedi ayrı boğum olacak. Boğumların belli bir aralık düzeni olacak. Öyle kamış bulamazsınız. Yani koskoca bir kamışlıktan siz müdahale etmezseniz şimdi ona da müdahale ediyorlar. E, gariban midyelere sahte inci yaptırdıkları gibi, yarı sahte diyelim. Yaptırdıkları gibi arıya şeker yedirip bal yaptırdıkları gibi. Şimdi neye de keserek müdahale ediyorlar. O aralıkta büyümesini sağlıyorlar. Ama normal kamışlıkta diyelim ki 10.000 bin kamış varsa içerisinde bir tane ney olacak çıkıyor veya çıkmıyor. Her kamışta ney olmuyor. Yani kamışlı dolaşacaksın dolaşacaksın dolaşacaksın bir tane ney bulacaksın. Yonca yaprağından dörtlüğünün çıkmadığı gibi. Yonca yapraklar üçtür. Binde belki 10 binde bir tane dört yaprakla çıkar. Ara baba marake bulasın. Ney de nadirattan olduğu için insanı kamil de nadir olduğu için. İnsanı kamile benzetiyorlar düzenli aralığı da sebebiyle. Ama ney hazin sesidir. Tekrar ediyorum. Ney çala çala insan duygun duygu oranı çok yükselir. Dinleyici ozda da yükselir, öbür türlü de yükselir. Hele de taksim yapıyorsa. Bu ve benzeri ve giderek neyzenlerin çoğu sonunda melankolik olurlar. Neyse. Bazı bu daha devam ediyorum. Neyzenlerin bir çoğu içki içerler. Maalesef. Öyledir. Yani hem dini duygu taşır hem içki içer. Herhalde bunun en açık örneği de neyzen Tevfik'tir. Her gün içer, hangi her gün tövbe edermiş bir daha. Canan, bir şey diyordunuz? Ölü, ölümü hatırlamanın yolları var. Mehme <gülüyor> <ne> yolunu seçmeyin. <gülüyor> Evet yine yine de akla işte bazen ne e, çalınca Ramazan ayı gelir, bazen oruç gelir, bazen ilahi gelir, bazen ölüm gelir. E, ama dozunu kaçırıcı olmayın. Yani gençlerde görünce biz e, geçicidir, hoş karşılıyor zaman. Tekrar ediyorum, müzik düşkünlüğü ilmi de öldürür. Aşağı duygusallık ilme de zarar verir. Her şeyin haddini biliniz. Siz, müzik aletleri hakkında fazla soru bunlara te sormayınız. Tamam. Şimdi bir şey daha var. Yani eşyanın tabiatından bazen ne bunu anlaşılıyor. Misal olarak söyleyeyim mesela golf sopası, golf oynamak için yapılır. İşte başka, beyzbol sopası sadece beyzbol oynamak için yapılmıyor yalnız. Yani başka şey arabada dursun diye de yapılıyor. Ne alor evde bir köşede dursun diye de yapılıyor. Kısaca bazı eşyaların yapılışı. ...sana niçin yapıldığını anlatır. Eğer o yapılan şey... ...o eşyanın kullanıldığı yer... ...kötüyse, onun akli... ...onun üzerine yapılan akit de caiz değildir. Bu bir şey yapar. Şimdi... ...açık... ...söylenmez. Açık olarak da anlaşılmıyorsa... ...eşyadan, bu salata yani... ...sen iyiye tarafa dersen ve satarsın. Yani eşya... ...mesela diyelim ki, sattığın şey ekmek bıçağı. Anlaşıldı... Adam birisini şişlemek için bıçak lazım demiyor sana. Yani geliyor bıçak satın alıyor. Bunu satabilirsin. O da satın alıp gidebilir. Yani sonrasından kendisi sorumlu. Ama bilmiyorum bilen arkadaşlar var ama eskiden, eskiden sürmene bıçağı denilen bir bıçak stili vardı. Sürmene bıçağı hala meşhurdur çeli açısından. Ama o bıçak stili başkaydı. Bele takılırdı. şifte gezerdi. Bıçağın bir tanesinin ucu yuvarlaktı. Jilet gibi keskindi. Kemik saplıydı öbürü şiş gibi uzun ağzı kesmez 5-6 tane iç içe oyuğu vardı. Bıçaklarda oyuk ne demektir biliyor musunuz? Bıçağı sapladığınız zaman hava alırsa iyi ilerler. Hava almayan bıçak ilerlemez. Onun için çakılar şunlar bunlar polis ilk aldığıma öyle bir bıçağı böyle oyuğu var mı diye ona bakar. Çünkü oyuk hedefli bıçak saldırgan bıçaktır ona bakar. O komando bıçaklarına bakın. Hem oyukludur hem de tırtırlıdır. Neden? Tahribatı büyük olsun diyedir. Ve ilerlesin diyedir. O sürmene bıçağına bakıyorsunuz. Sürmene bıçağı tamamen adam şişlemek için. Ve oyuklar da ona göre. Hava alsın ilerlesin diyedir. Bu ben bıçağı yanımda kalem tıraş açıyorum. Kalem açıyorum diye iddia edemezsiniz. Onun kendisi yapısı diyor ki ben saldırma bıçağıyım diyor. Hatta hatta hatta şeyden daha tehlikelidir. Yani e, silah bir insan kendini korumak için taşıyorum der ama bu tip bıçağı kendimi de korumak için taşıyorum diyemezsin çünkü yakın dövüş bıçağıdır. Tamamen saldırma hedefledir. Sessiz iş görme hedeflidir. Cezası tabancadan daha yüksektir. Yani bu yüzden dolayı. Eğer bu nevi yani açık söylenmiyorsa alışverişi akitlerde sevaptır. Şimdi bir şey daha var. Yani bazen saik doğru gibi görünmeyebilir. İç içe birkaç sebep vardır. Kötü olan sebep ayrılabiliyorsa, geriye iyi olan sebep kalıyorsa, öbürü ayıklanıyorsa içerisinden akliye sahihliğe dönüşür. Misal olarak söylüyorum. Yani bir insan Alınması caiz olmayan, afyonda olduğu gibi bir şeyi ben bunu yani ne yapacağım? Kötüye kullanılmayacak, zehirleme için kullanılmayacak, işte eroin için kullanılmayacak, niçin kullanılacak? Sadece şu şu maddelerin yapımında biz bunu kullanıyoruz diye alıyorsa, bu sefer nedir? Caizdir, akit geçerli hale gelir. Şimdi bunun bu meselenin altında birçok şey birden arada zikredilebilir. Misal olarak söylüyorum. Üzüm nedir? Meşrudur. Daha önce söyledim. Ama üzümü siz, adam biliyorsunuz ki üzüm fa şarap fabrikası olan bir adam. Adam sizden üzüm alıyor. Ne kadar? Gözüne kesti. Sizin üzüme baktı. Üç kilo üzüm ver bana dedi. Bunu adama sormadan satabilirsiniz. Üç kişi üzümden şarap olmaz. Anlaşılıyor bu adam bu üzümü yemek için satın alıyor. Üzümün yapısı da Şekli de onu gösteriyor. Anlaşıldı? Ama adam sizden 3 kilo değil, 3 ton üzüm istiyor. Ve adamın şarap fabrikası var. İşin boyutu değişik demektir. Doğru olan ne yapılacağını öğrenmektir, ona göre tavır almaktır. Hemşerim ben emek verdiğim, dibini suladığım, gübrelediğim, budadığım, ömrümü adadığım bir üzümü... Sen yapasın da Allah'a isyan olan bir işgaline döştüresin diye yetiştirmedim. Keşke dese bir mümin. Keşke bunu diyebilse. Hem ona ibret olur, hem de kendisine ibret olur. Hem de bundan dolayı ayrıca ecir kazanır. Evet, üzüm meşru bir şeydir. Yetiştirmek de meşru bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın bahşettiği büyük nimetlerden birisidir. Ama sen onu içki yapacağını bile bile içki fabrikasına satarsan, birçok alime göre saik yüzünden... Yani satın alınış akte götüren sebep yüzünden caiz değildir. Ebu Hanife farklı bir açıdan caiz değildir diyor gerçi. Neden caiz değildir? Estaizu billah. <gülüyor> Vela taavunu alel itmi vel Cenab-ı Allah ayet gereği caiz değildir diyor. İkisi de aynı kapıya çıkar. Ama netice itibariyle birisi saik yüzünden caiz değil diyor. Birisi öbür türden caiz diyor. Vela taavunu alel itmi vel udvan. Ne demek? Allah'a isyan olan noktada Günah olan noktada, peşinden günekarın sürükleneceği bir noktada, şerli bir noktada, düşmanlık doğuracak bir noktada birbirinize sakın yardımcı olmayın, yardım etmeyin, destek olmayın, destek vermeyin diyor ayet gelimi. Bu şahsa üzüm satışı bu yüzden dolayı değildir. Çünkü kötülüğe destek manası taşır, üzüm satmak deniyor. Sebebi ister saik sebebiyle olsun. İsterse ayet sebebiyle olsun bu akit bu açıdan caiz değildir. Normalde bir üzüm satışı açısından, akli açısından caizdir. Yine aynı şekilde eşkıyaya silah satımı, düşmana silah satımı, meyhaneciye dükkan kiraya verilmesi hep bunun örneklerindendir. Aynı silahı, yaptığınız bir silahı insan eşkiyeye karşı kendini korumak için de alabilir. Aynı silahı eşkiyalık yapmak için de alabilir. Yaptığınız bir kılıcı, bir hançeri kendini korumak için de alabilir. Veyahut da işte ormanda, dağda, bağda, tehlikeli yerlerde hep yanında dursun ister ki emniyet duysun diye alabilir. Veyahut da başkasına karşı kullanmak için alabilir. Bunlar da eğer eşki olduğunu fiilen biliyorsunuz. Bununla cinayet işleyiciliğine inanıyorsanız o durumda satmak caiz değildir. Sayık hakkında söylenecek bir hayli söz vardır ama bunu, bunu burada sınırlandıralım. Şimdi bir başka noktaya geçiyoruz. Ney? Riba. Sarf akdini paylaştık ama riba hakkında çok şey söylemedik. Riba. Riba kelimesi, kelime manası olarak çoğalmak demek. Artmak demek, çoğalmak demek. Ancak ticari akitte paradan para kazanmak, Riba mallarında diyeceğim yani bu riba malları Efendimiz altı tane riba malları zikrediyor biliyorsunuz altındı, gümüştü, buğdaydı, arpaydı ve benzeri riba mallarında diye riba mallarında karşılıksız fazlalık getirmek demektir. Şimdi evvela şunu bir anlayalım. Şimdi cahiliye deniyor ya biz mal satıyoruz malı ona alıyoruz 15'e satıyoruz. Tamam. Bu da bir artı değil mi? Malı alıyoruz 12'ye satıyoruz 12'ye satacağımız malı bizden bir yıl sonra ödeyebiliriz deyince onun fiyatını 18 diyoruz 20 lira diyoruz öyle satıyoruz. Bu da bir faiz aklı değil mi? İslam hukuku buna faiz haklı demiyor. Bu demagojiye çok uygundur. Yani iddialara uygundur. Şu da şundan dolayı artmamış, o Şu zaman devreye girip de artmıyor mu? Şu, bu çok uz uzayacak bir demagojinin altyapısıdır bu. Ama ayet bunları kesmek için ne diyor? Sözün kısası diyor. أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَى cenab Allah alışverişi helal kılmıştır, faizi de haram kılmıştır. O kadar diyor. Bu işi uzatmayın diyor da aramaya çalışmayın diyor. Esasen ayetin demek istediği çok... Kısaltarak çok şey söylüyor. cenab Allah tekrar ediyorum. Alışverişi helal kılmıştır. Faizi haram kırmıştır. Nokta. O kadar diyor. Kapı aramaya çalışmayın. Esasen tabii insan yine durmuyor. Hikmetine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Daha önce de söyledik. Uzak diyarlardan mal getiren insanlar... İnsanlığa hizmet ederler. Ayakkabıyı bilinen nereden getiriyor? Ben o sayede ayakkabı sahip oluyorum. Nice bilmeyen insanlara o malzeme ulaşıyor. Önceden görmediğimiz çarşıya, pazara ne kadar eşya geliyor. Çocukluğundan görmediğimiz, bazen hayalimizden bile geçmeyen nesneler geliyor. Piyasada kimse onun ihtiyaç olduğunu bilmiyor. Geldikten sonra herkes görünce seviniyor. Geçen gün benim gözüme takıldı o süslü gece lambaları var. Gece lambası çok fazla kullanmıyoruz ama bir gece lambası gördüm. Gece lambasının çiçekli şey ve ışık veriyor. Düğmesi de var. Üzerinden yani sökmeden şeyden kapatabiliyorsun. Kendisinde düğme var. Lambanın kendisinde. Hocama gitti. Daha önce görmemiştim, aklıma da gelmemişti. Öyle bir şey zaten aklımdan kenarından da geçmiyordu. Şimdi bu nevi bir sürü alet, bir sürü elavatı görüyorsun ve tüccarların vazifesi de fikir üretmek. Piyasanın ihtiyacını, boşluğu yakalamak oradan istifade elde. Böylece hem cemiyete hizmet gelir hem de kendisine kar gelir. Hani meşhur bir hikaye var. Kişisel gelişimciler ticarette çok anlatırlar. Afrika'ya firma bir pazarlama uzmanı gönderiyor. Pazarlama uzmanından gerisin geri Bilgi geliyor, rapor geliyor. Efendim diyorlar. Burada ne dükkan açılır, ne mağaza kurulur, ne de burayla iş yapılır. Hiç kimse burada ayakkabı giymiyor diyor. Millet yalın ayak geziyor. Şimdi aynı firma ikinci bir adam daha göndermiş. Ona da gez, gör, durum değerlendirmesi yap, bize rapor et diye. Ondan da haber geliyor. Efendim burası müthiş bir pazar diyor. Hiç kimsenin ayakkabısı yok. Yani amma ayakkabı satılır burada. <gülüyor> Şimdi farklı bakış ve farklı değerlendiriş açıları. Bazen hiç ummadığın bir yerde insanlar bir şey yakalarlar ve satarlar. Eğer iyi pazarlamayı yapamayı başarabilirsen Afrikalıların hepsine ayakkabı giydirebilirsin. Yapamazsan millet çıplak ayak devam eder sen de iflas edersin. Farklı. Ben bir arkadaşımız vardı şey derken Mekke'deyken yeni bir ayakkabı almış. Ayakkabı tabii biliyorsunuz zenciler aldı mı Araplar da öyle. Bizde Kürtlere de takırlar, kırmızı alırlar. Şeyler, kırmızı olsun, 3 kuruş pahalı olsun, ziyan yok derler. Bu zevk meselesi genellikle sıcak ülkelerin ilk insanları kırmızıyı seviyorlar. Ne hikmetse böyle bir şey var. Şimdi işin daha orijinali neydi? Ayakkabı. Şahsın aldığı ayakkabı hakikaten güzeldi. Bazen yani yeni ayakkabı alan eden gidenler acayip uçuk kaçık ayakkabılar seçiyor. Bu arkadaşın seçtiği ayakkabı gerçekten güzeldi. Yani tipi, şekliyle güzeldi. Ama tuhaf olan neydi? Arkadaş ayakkabıyı giyer okula gelir. Bütün gün okulda ayakları çıplak ayakkabı elinde gezer. <gülüyor> ah, alışmamış ayakkabı. Bir de ayakkabıyı giymeye de kıyamıyor. Okula gelinceye kadar bir de dönüşte yolda giyiyor. Okulun içerisinde elinde ayakkabı. Kendisi ayakları yalın, öyle gezerdi. Biz de gördükçe güler, gördükçe takılırdık. Şimdi bu insanlara ayakkabı giydirmeyi başardın, ettin gittin, bu bir başarıdır. Bizim daha dün kullanmayı bilmediğimiz veya aklımızdan geçirmedim dünya kadar eşya kullanıyoruz. İslam bu eşyaların gelmesini, piyasaya sürülmesini, bundan kar edilmesini istiyor. Çünkü kar etmesi insan getirmez. Kar ettiği maddi varlığına destek olduğu için getiriyor ve bunları satıyor. Bu her gelen eşya bir ihtiyaç görüyor. Bir boşluk dolduruyor. Bir şeyi kapatıyor. Doğru. Pekala parası olan başkasına faize veren insan ne getiriyor? Başkasının yokluğundan istifade ediyor. Bu çok da tehlikelidir. Şunun için tehlikeli. Şimdi anlatacağım. Yani bu da bir akitle bunu düşünmeyin. Bir akitle karşı taraftan o da şu kadar işte 10 bin lirasını veriyor. 12 bin 15 bin lira olarak geri alıyor. Ayakkabıyı alan da 10 bin liraya alıyor. 10 bin liralık bir mal veriyor. 15 bin lirasını geri, 15 lirasını geri alıyor. Hadise böyle değildir. Hadise şöyledir. Ben ticaret yapacağım. Anlaşıldı. Senden %10 faizde mal aldım. Tamam. Bu malın fiyatı 8 liraydı. Senden de aldığım faizle birlikte 10 liraya çıkmış oldu. Neden? Çünkü ben o aldığım faizi masrafa eklemezsem zarar ederim. Çünkü sana ona göre ödeyeceğim. Şimdi düşünün. Bir madenci düşünün. Aldığı faizle maden işletmesi yapıyor. İşlettiği madene şu kadar masraf ediyor artı faizden dolayı da çalışmalara şu kadar ek masraf biniyor. Koydu mu demirin üzerine? Bu demiri alan ondan külçe haline, demir çubuklar haline getiren fabrika da böyle çalışıyorsa diyelim ki bir yüzde on da o koydu mu? Üstelik buna birleşik faiz diyorlar biliyorsunuz. Yani faizli fiyatın üzerine yüzde on koyuyorsun. Normal bir fiyatın üzerine koymuyorsun. Normalde 8'in üzerine yüzde on koyacaktık. Artık yüzde on ikinin onun üzerine on koyuyorsun. Bu sefer ne neredeyse ikiye katlanmış gibi oluyor. Bitmiyor. Devam ediyorum. Ondan alıp da demir külleriği demir saca döndüren adam yüzde on o korsa. Devam ediyorum. Saçları aldı. Ondan tencere yapan bir adam düşünün. Tencere fabrikası yüzde on da o koydu. Bunu toptancıya sattı. O da faizde çalışıyordu mesela olarak yüzde on da o koydu. Toptancı para kendiciye sattı yüzde on da o koydu. Bir de sağolsun KDV'de geliyor zaten her binde. Ne oldu? Bir liralık tencere en az basit şeyi bir liralık değerli bir tencere diyelim veya on liralık bir tencere diyelim yüzde mal olur. Müşteriye yüzden aşağıya ulaşmaz. Daha fazla ulaşır. Bu birleşik faiz zannettiğinizden daha çok büyüyor. İnsan aklı bazen almıyor dediğim gibi matematiğe sığan akla sığmayan çok şey var. Bir zamanlar size bir soru sormuştum. Bir kağıt olsa dedi. Büyük bir kağıt düşünün. Bir milim kalınlığında bir kağıt. Ortadan kestiniz. ikiye katladınız. Kalınlığı ne kadar olur? İki milim olur. Tamam. Tekrar ediyorum. Kağıt ortadan kestik. Bir milim kalınlığında ikiye katladık. Ne olur? Bir milim olur. Sadece kesmeden katladık demiyorum. Çünkü sekizden fazla katlama kolay kolay devam etmez. Anlaşıldı Geri döndük, kestik, 2'ye katlamıştık, 2 milim olmuştur. Şimdi onu kestik ortadan, 2'ye katladık, kaç milim olur? 4 milim olur. Sonra bunu kestik, 2'ye katladık, ne kadar olur? 8 milim olur. Bu işlemi 50 kere yaptık. Ne kadar yüksek olur? Buyur. Öyle, öyle de şey şeyini söyleyin ee, nedir o mesela ne kadar yüksek olsa olsa ne kadar en çok şu hududu geçemez deyim İnsan tahmin edemiyor. ayı bile geçiyor ayı bile geçiyor o bir milimlik şey hesabı da kolay bilgisayarın başına oturun seni aynı rakamın çıkan rakamı ikiyle ile çarpın birten sonra milimi santime santime metreye metreyi kilometre çevirme zorunda kalacaksınız o işlemi de yapın bakın tane riye varıyor. Matematiğe sığıyor ama akla sığmıyor. Yani ayı çok geçiyor hem de. Bunun gibi. Basit bir işlem gibi görünüyor ama çok geçiyor. Faizde de böyle bir hastalık vardır. Piyasayı şişirir. Karşılıksız şişirir. Şimdi bir yerde bir tencere daha kaliteli yapılınca fiyatı artar. Masrafı ona göredir. Bunu anlarsın. Verdiğin ek paranın o tencerede kalite olarak... İşte maddesi, çeliği daha güzel olarak, tabanı daha güzel olarak bir karşılığı vardır. Anlaşıldı? Ama faizin eşyada karşılığı yoktur. Faiz sermayesizlikten kaynaklanmış, faiz müessesesinden veya şahsından alınanla kabarmış boşluk ve karşılıksız bir birikintiye sebep olur. Piyasada enflasyon en büyük tahrikçisi faizdir. Bunda şüphe yoktur. Bundan dolayı hadise sadece bir faiz hadisesi değildir. Cemiyetin bütünlüğüne getirdiği yarat sebebiyle İslamiyet faizin hiçbir türlüsünü istemiyor. Ve insanlığı adam bir şey daha tabii faizin tehlikesi bununla da kalmıyor. Zaman gösteriyor. Faiz ne yaşar? Bütün para kalıplarının elde bulunmasını sağlar. Faiz müesseseleri oluşur. O faiz müesseseleri bütün Türkiye'deki para transferini takip eder. Anlaşıldı. Para transferini takip ediyor. Şu anda olduğu gibi. Halk Bankası'nı kilitliyorlar. Bilmem neyi. Amerika'da oturduğu yerden insanlar bulunduğu noktadan bütün para transferlerini takip ediyorlar. Kim Filistin'e ne göndermiş? Hele de Hamas'ın eline ne ulaşmış? Kim nereden nereye gitmiş? Ne etmiş ne gitmiş? Yakında bildiğim kadarıyla şöyle bir şey oldu. Bir para transferi vardı. Detayını unuttum ama nerede Ankara'da Tahran diye bir cadde herhalde bildiğim kadar bir bölgede İş Bankası'nın, Vakıflar Bankası'nın Tahran diye bir şubesi. Yani cadde Tahran. Oradaki şubeye de Tahran şubesi diyorlar. Orada para transfer ediliyor, para naklediliyor, ciddi bir para. Bu Amerika tarafından şeye takılıyor, ağa takılıyor. Tahran'a para transfer edildi diye para bloku edildi. Edemediler. Birkaç gün sonra izah ettiler Amerika'ya. Bu Tahran o Tahran değil. Bu Tahran Ankara'nın bir senti. Oradaki şubenin adı bu. Bu Türkiye'nin içinde kalıyor. İran'a gitmiyor falan filan dediler. Parayı öyle çözebildiler. Aradan da ciddi bir zaman geçti. Ondan sonra çözebildiler. Bütün para hareketlerinin takip edilmesine tek elde toplanmasına da sevme veriyor. Bu ipi, ipi ele geçiren Bakın İslami bile olsa doğru değil. İnsanların ticari hayatına müdahaledir. Şirketlerine müdahaledir. Bu çok doğru değildir. Takip eğer kullanmak da doğru değildir. Böyle bir şey. Ama bu insanlar bunu ısrarla istiyorlar. O yüzden elden yapılan para nakilleri yasaklanıyor. Elden yapılan maaş ödemen sen memuruna ve alını teri kurumadan akşamleyin ücretini veremiyorsun. Ayrıca eline tutturamıyorsun. Bankaya yatıracaksın, banka verecek. Niye takip edilecek, gözetileceksin, denetim altında olacaksın ve benzeri ve benzeri. Bütün bunların ayrıca ek olarak bu nevi tehlikeleri ve tehlike sinyalleri de vardır. Bugün yani birçok hadise en küçük para transferleri bile can isteyince tatbik edilebiliyor. Düşünün ben gidiyorum bir yerden kredi kartıyla bir satın al alacak olsam 10 liralık bir şey satın aldı. Bunun haberi Amerika'ya gidiyor, Amerika'dan gelir. Gerisin geri geliyor ve hesaba giriyor. Böylece sadece hatası piyasaya şişirmesi değil aynı zamanda elinde para bulunduğunların bu müesseseleri kuranların da takibine her şeyi açık hale getiriyor. Bu yüzden dolayı İslamiyet faizi istemiyor. Rıza göstermiyor. Küçüğüne de büyüğüne de muhalif davranıyor. Bu arada daha önce söyledik. Yani bir şeyin uğradığı zararı kurtarmak ayrı bir şeydir. Geçmiş borçları enflasyondan kurmak ayrı şeydir. Faiz akdı ayrı şeydir. Faizi, şöyle diyeyim. Devlet yapsa da, fert yapsa da, bu faiz enflasyonun altında kalsa da, üstünde kalsa da, yanında kalsa da, önceden faiz üzerine bir akit yapılıyorsa hiçbir türlüsü caiz değildir. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar nettir. İslam'ın tavrı da nettir. Ama önceden borç verilmiş. 10 bin lira, ben bundan 10 sene önce borç vermişim. Şimdi bu insan bana bunu 10 bin lira ödese bana yazık eder. Birlik etmişim 10 yıllık para kullanım hakkımdan vazgeçmişim. Bir de bunu bana 10 bin lira öderse arada 2-3 bin en az bir kayıp yaşarım. Niye? 10 bin lira o gün de aldığı şeyleri almıyor bugün. Bana öyle bir para vermeni ki 10 bin liranın o gün aldığı şeyleri ben bugün alabilmeliyim. Tamam. Zaten zamandan bir zarar etmişim. Bir de miktarından zarar etmeyeyim. Bu konuda Ebu Yusuf'un açık fetvası vardır. Bu faiz değildir. Bu la darar ve la dirar hadisinin tatbikidir. Mümin ne zarar vermeni ne de zarar görmelidir. Bunun bugünkü alım gücünü bana öderse ne zarar görmüş olur ne de ben ona zarar vermiş olurum. Kendime de zarar olmamış olur. Ben de diğerine kardeşliğin bir gereği sayarım. Biz bunları kaybettiğimiz için çok şey kaybettik. Bu hale İslam hukukunda gala ve rakhas, gala ve rakhas ne demek? Eflasyon ve devrelasyon demek. Gala, gayin harfiyle gala ve rakhas, rakhas ne demek? Ucuzluk demektir. Dolayısıyla böyle bir şey caizdir. Bu neydi? Bir, borçlarda uygulanır. İki, gasplarda uygulanır. Vaktiyle gasp etmiş, sonra tövbe etmiş. Adamcaz nasıl ödeyecek? Bu sistemle ödeyecek. Günün gelince ödeyememiş, ödemekten zaman geçmiş. Nasıl ödeyecek? Bu zararını ile ödeyecek. Öbür türlü değil. Bu geçmişe yönelik, zararı önlemeye yönelik bir adımdır. Faiz akli ise geçi, geleceğe yönelik bir akittir. İkisinin arasında dünya kadar fark vardır. Anlaşıldı? İslam zarar önleyicidir ama faize geçit vermeyendir. Burada noktaladık. Faizle ilgili çok şey söylenir. Bu kadar özet yeter. Yeri geldikçe zaten söylüyoruz. Nokta. Zaman da epey ilerlediği için durdurdum. Şarkıcıların aldığı hücret haramdır. hadise şerifine göre şu dönemde maaş, ezgi, ilahi söyleyen kişilerin aldığı para haram mıdır? Korktuğum sorular gelmeye başladı. Şimdi bir taraftan ihtiyaç var. Bir taraftan caiz demek zor. Yani caiz demek zor. Bunu be be. O eksiği doldurmadan, o boşluğu veya belli bir şuura gelmeden çok fazla böyle diyemiyorum. Onlar da belli bir zaman harcı, Kaza satmak için çırpınıp duruyorlar ve benzeri ama çok tasvip etmemize çok fazla mümkün değil. Şimdi şöyle diyelim. Yani insanların içerisinde cemiyetimiz öyle bir yapıda ki dediğim gibi elinde aldığınız zaman eline bir şey vereceksiniz. Şoför gençlerin eline ne vereceksin? Şoförlerin eline ne vereceksin? Bu boşluğun bir dolması lazım. Yani başka nasıl olur? Ne olur? Veya üzerinde bir konuşulması lazım. Ee, çok iyi bir kazanç yolu değil. Ama susmayı tercih ediyorum. Susma hakkımı kullanıyorum efendim. Dövüşüyor diye horoz satın almak örneğinden hareketle. Bu horozu satan tüccarın bunu niçin kullanacağını sorması gerekir mi? Böyle bir kanaati adam söylemiyorsa sormak zorunda değil. Ama horozun tipinden de bir şey olur. Yani bu şey bu sırf horoz için değil, diğer ürünler için de tüccar. Ne amaçlı kullanılır? Sormakla mesur mu? Hayır değil. Yani tehlikeli durumlarda, mesela horozların hepsinde değil. Ama horozun cinsini aradığından, beğenmeye çalıştığından, sana sorulan sorulardan anlıyorsun. Yani herkese teftiş yapmak zorunda değilsin. Ama adam Hint horozu arıyor. Hint horozu dövüşken bir horozdur. Denizli horozu arıyor. Denizli horozu daha çok öten bir horozdur. Sorulan şeklinden anlarsın, şüphelenince sorarsın böyle bir gayet için. Yoksa her aldığı şeyi nereye kullanılıyor sormak zorunda değiliz. Sadece düğünlerde davul zurna çalmak caiz midir? Davul zurna'ya cevazın olduğunu ben bilmiyorum. <gülüyor> Ders çalmaya cevazı biliyorum. Ama şey da ne oldu? Neydi o? Davul geldi, zurna geldi. Gerisi neydi? Anan geldi, baban geldi. Bir karşı köyden imam geldi. Hadi garis sen ne Evet Hocam biz e, bi, diğer çalgıları artık masum kalır hale geldi ama yani tekrar ediyorum yani çalgı aletleriyle ilgili deften öte bir şeye cevap verildiğini ben bilmiyorum. Yani ortalık neşelensin ona uyga maniler söylensin diye. Mani mi? Evet. Bu fazla neşelendiriyor. Sıkıntı oradan. Evet. Dolarlar uçuşmaya başlıyor. Bilmem neler neler. Biz bir malı 500 liraya peşin alarak aldığımız oluyor. Bir de aynı malı taksitle aldığımızda malın fiyatı 700 liraya oluyor. Aradaki 200 TL faiz mi de Değil. Değil. Yani Veresiye malın fiyatı peşin maldan daha pahalı olabilir. Çünkü diyelim ki bir yıl sonra mı ödenecek? O bir yılda paranın dönme kabiliyeti kayboluyor. Bu daha pahalı olabilir o açıdan. Evet. Ev almaya durumu tamamıyla yetmeyen kişi 10 yıl borca girerek sadece normal verdiği kira parasıyla ev alması caiz midir? Evet ama şimdi ödemede... Şimdi sadece eve boşlandı da eve ödüyorsa bunda sıkıntı yok. Anlaşıldı. Birisinden para aldı da ona ödeyerek, ek ödeyerek alıyorsa bunda sıkıntı var. Ha, güne, ha güvenilir finans kuruşu, kuruluşuyla anladım. Finans kuruluşları şu anda ya, al yaptıkları şey nedir? Evi peşin fiyatını alıyorlar. Size diyelim ki 100 bin alıyor, 140 bine satıyor. Akit diye böyle yaparsa, böyle yapar, bunu dikkate alarak yapıyoruz diye de vurgularsan, çünkü gevşekler birçoğu bankadan çalışan eleman olduğu için bu akdi yaparken gevşek davranıyor. Ama akit böyle yaparsa caiz. Tamam. Başlık parası ödeyerek hanım almak caiz midir? <gülüyor> İyi, bir, bir tek satır almak dememiş. Yani gene, gene. Hayır, başlık parası mehrin bozmasıdır, doğru değildir. Mehir kadının hakkıdır, anne babasının hakkı değildir. Dolayısıyla yani bu kadına mehir vermek şartıyla evlenmek caizdir. Hanım satın almak değil. Tamam Evet. Eğer vermiyorlarsa, baba başlık parası almadan vermiyorsa bir büyük bulacaksın. Biraz kulağını çektireceksin hem de öğrenecekler. Bu nedir? Neden konmuştur? Neden bozulmuştur? Nereye gitmiştir? Onları öğrenmeleri lazım. Hanefi mezhebine göre hala köylerde şeyde kızı sattın mı diyorlar. Hanefi mezhebine göre akitlerde emir sigasının kullanılmaması gerekiyor. Ama yine de bu mezhebe göre nikah akli diğer akitlerden farklıdır. Emir sigasının nikah aklinde kullanabileceğini okuyoruz. Hanefi mezhebinde sebep olarak da nikahta tek kişinin her iki tarafı devrute etmesinin mümkün olması gösteriliyor. Tek kişinin her iki tarafı da kapsaması nasıl oluyor Epey karıştırmışa benziyor. Bilgi. Şimdi şöyle diyelim. Ee, nikah akdi. Diğer akitlerden. Emir sıykası. Emir sigası şöyle. Bu arabayı bana sat. O da sen de al. Bu akit tamam olmaz. Anlaşıldı. Ama bir taraf bu e arabayı bana sat dese Emir sıykasıdır. O da sattım dese onun kullandığı mazi sıgasıdır Bu akit tamam olur. İki tarafta emir sigasını kullanmazsa ol, ol, olmaz. Anlaşıldı? Bir tarafının emir sigasını öbür taraf mazi ile veya satıyorum gibi Türkçe'de muzari sigası kesinlik ifade eder. Arapça gibi değildir. Arapça'da muzari sigası gelecek içinde kullanılır. Yani Arapça'daki satıyorum kelimesiyle satarım kelimesi aynı kelimedir. Anlaşıldı? O yüzden geleceğe yönelik satarım biliyorsunuz geniş zaman ifade eder. Ama Türkçe'de bu arabayı bana sat satıyorum dedi veya sattım dedi bu geçerlidir akit bununla tamam olur. Evvela bundan başlayalım bilgiyi buradan netleştirelim. Anlaşıldı. Nikah akdinde de böyle derde karşılığında vardım gitti verdim gitti veya kabul ettim bu teklifi kabul ediyorum gibi cümleler söylenirse bu akit olur. Tamam. Bunu noktalayalım. Nikah akdi de aynıdır bu konuda. Ve o ikincisine geliyorum ben. İkinci tek kişi ne olur? Tek kişi şahit olmaz. Şahitler ayrıcı olacak. Bu hem asil diyelim ki vekaletini de kız ona vermiştir. Tamam. Bir taraftan kendi adına asildir. Kız adına da vekildir. Bu olabilir. Kendi tekiler. Evet evet. Böyledir. Biz ilahiyette okuyoruz. Dini musiki hocamız bize sırav yapacakmış ama tek tek ilahi söyletecekmiş. Hocamız erkek bizde bu durumda ne yapmalıyız? İlahiyatın e, e, nasıl diyeyim müdür bürosuna bir şey düşün. Şimdi maalesef bu tip hatalar işleniyor. Bizde de müzik hocası vardı. Bereket bizde e, karma değildi. Müzik hocası demin dediğim örneklerden bir tanesiydi. Yani şey birisiydi. Mütevazi birisiydi. Çok güzel keman çalardı. Çocuklar onu gaza getirirlerdi. Hocam derlerdi ya bizde müzik kabiliyeti yok. Bu bir kabiliyet işi. Cenab-ı Allah size vermiş hadi bir keman çaldı dinleyelim falan. Adam cazı gaza getirirlerdi. Adam keman çalarken kendinden geçerdi. Milletten başını sıraya koyup bir güzel uyurdu. Adam çalar, zil çalıncaya kadar o artık bütün dünyayı unutur çalardı. Ayrıldıktan bir iki iki sonra öğrendim ki cazı verem olmuş. Yani aynı şey şeyde de var. Demin onu diyecektim unuttum. Neyde de vardır. Ya hastalığa sebep olur, ya veremez sebep olur. Keman sesi de hazindir. Bizde de vardı müzik hocası. Şimdi ilahiyetlere müzik dersi koyuyorlar. Siz dua edin. Yani gene diyelim ki burada erkek hoca var. İmamlara, müezzinlere başlarına vermişler. Bayan hoca, bayan hoca onlara piyanoyla nota söyletiyor, bağırtırıyor İşte göğüsten, diyaframdan nasıl ses çıkarılır, bilmem ne olur. Elinize şöyle tutun, şöyle varın a, u, va falan hep yerden söylüyorlar, bu tür gariplikleri yaşadık. Ama diyelim ki, e, yani hocam yerinize bir bayan asistan etseniz etsenize bizi o dinlese daha güzel olmaz mı? De din doğrusu da budur. Yani ilahiyet talebesinizseniz ilahiyet hocanızı artık eskiden babalar çocuklarına adam etmeye çalışırlardı. Şimdi çocuklar babalarını, annelerini adam etmeye çalışıyorlar. Eskiden hocalar talebe yetiştirmeye çalışırlardı. Siz talebe olun da hoca yetiştirin. Başka çaremiz yok. Tamam tamam. İnşallah hayırlı vesile olur. Yahudi İsrail abede malları boykot olarak değerlendiriliyor. Bu boykot malları almamız ne kadar doğrudur? Bu konuda daha önce bilgi verdim. Ama şöyle diyeyim. Şöyle İslam hukukuna göre Yahudi ile alışveriş yapılamaz mı? El cevap yapılır. Hristiyanla alışveriş yapılamaz mı? Yapılır. Abedeli birisi alışveriş yapan yapılır. Malcayız onca yapılır. Hepten kapı kapatılmaz çünkü Müslümanla mağdur duruma düşebilir. Ama mücadele de, ekonomik silah da iyi bir güçtür. Tamam, onu iyi kullanmak ve şuurlu kullanmak gerekir. Bunun içerisine bakıyorsun, bu malların en lüzumlusu hangisi? Misal olarak söylüyorum, Coca-Cola. Tamam, onu hedef tayin edeceksin. Bu malın kimseye faydası yok. Kimse Coca-Cola içmese ölmez. Belki daha sağlıklı olur. Tamam bu adam da alçağın teki, çünkü İsrail'e çok yardım ediyor, İslam düşmanlığı da var. Buna hedef tayin ettin mi? Kendine 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane hedef seçmeyeceksin. 1, 2, 3, 5 seçeceksin. Diyeceksin arkadaşlar şu 5 malı biz hakikaten almıyoruz. Dişinizi sıkın, nefsinize gem vurun. Bunlar çok zaruri değil. Her birinin karşılığı şu var veya şu var. Hele Coca Cola'nın karşılığında su var en güzeli. Karşısını gösterme almayın diyeceksen bu çökünceye kadar veya ağzanın payını alıncaya kadar biz ne yapıyoruz genellikle 500 tane mal kalem birden ilan ediyoruz sonra adam onu almıyor bunu almıyor birisi var deterjan almadım evdeki bütün çamaşırlar sarardı diyor şimdi bir müddet sonra direnç kırılıyor bir de İsrail'deki hadiseler yatışıyor duygularda yatışıyor yeniden herkes almaya başlıyor bu iyi bir mücadele yöntemidir. Şöyle diyeyim. Yere çakılan kazın ucu ne kadar sivri olursa o sivri noktaya o kadar fazla çaktıkça güç biner ve yere doğru iyi gider. Anlaşıldı? Ne kadar genişletilirse yere çakmanız o kadar zor olur. Onun için ucun sivrilteilecek. Diyelim ki 5 tane hedef seçilecek. 5'i çökertildi mi? ikinci bir 5 seçeceksin. Şu andaki tatbikat güzel değil ya yani o açıdan ben arkadaşlar kola ayrı da diğerlerinden suç suçlayamıyorum. Tekel bayi burs veriyor. Eğer çok ihtiyacımız varsa alabilir miyiz? Almayınız. Almayınız. Çünkü bu burs gıdaya da gidiyor. Almayınız. Başka yerlerde. Meyhaneci, bardak satmakta, üzüm satmak gibi midir? Evet, öyledir. Evet. Şimdi şöyle diyeyim. Mahzurlu gelden, e, gelen yerden paranın gideceği yer tasattuktur. Bu bir kaydedir. Yani siz de düzeltemediğiniz bir yerden geldi veya bankada para vardı veya bankada memurların maaşı olduğu gibi bankada sana tuttu ek 400 lira verdi. Bu paranın gideceği yer tasattuktur. Doğrudur. Bu para alınabilir. Ama bunda sıkıntı şu. Bu büfe bayisi bundan almaya yani bir mahzurun düzeltilmesine çalışmıyor. Buradan gelen gelirini veriyor. Bu çok doğru değildir. Müslüman olmayan bir ülkede bir Müslüman gayrimüslima şarap ya da içki satışı yapabilir mi? Yapamaz. Anlaşıldı? Onlar kendi aralarında akit yapabilirler. Veya İslam ülkesinde de yani Hristiyan Hristiyan şarap satabilir. Müslüman Türkiye'de de dışarıda da şarap satışı yapamaz. Anlaşıldı? Bir Müslüman domuz çiftliğine sahip olması caiz değildir. Katılım bankalarındaki kar payı ile faiz arasındaki fark nedir? Yani faiz tamamen para verip karşılığında para alarak elde edilen bir gelir yoludur. Katılım bankaları ise bir apartmanı alıyorlar. 100 bine mesela bir daire alıyor. 140 bine satıyor. Buradan gelir elde ediliyor. Tamam. Bu caizdir. Ama daha önce de söyledim, arasında içimizi rahat etmeyen alışverişler de var. Onun için katılım payındakının %25'ini edin demiştim. Hala o kanattayım. Bazılarından Asya Finansı'ndan, Türkiye Finansı'ndan alırsanız bu rakam da yükseldi. Hala kuvvetle şey fena durmuyorlar şu ana kadar. İstediğimiz gibi olmasa da kuvvetle Albarak'a fena durmuyorlar. Veta veya öbürleri kadar bozulmalar öyle diyeyim. Vefat eden kimse hayrı için okunan Kur'an ayetlerinden sevap kazanır mı? Evet. Namazlardan sonra Fatiha okuyup ölü kişinin ruhiyetine göndermek doğru mudur? Evet. Bunlar doğrudur, caizdir. Mümin, vefat eden insan arasından hayır da işleyebilir, hayırlı amelde Tasattukta da bulunabilir. Kur'an da okuyabilir, ona dua da edebilir. Anlaşıldı? <gülüyor> Kurtuluş değil. Tabii işlediği vebali bilmiyoruz. Ama ona faydası olacağına inanıyoruz. Çünkü yani ayet-i kerimede de ne diyor Cenab-ı Allah? Yani müminler olarak, Rabbenel fir <gülüyor> Müminleri tarif ediyor. Kim için dua eder? Rabbena ufirlene. Ya Rab bize mağfiret eyle. Ve li ihvanine lezine bil iman. Bizden önce imanla gitmiş kardeşlerimiz de mümine. Kafire fayda vermiyor. Anlaşıldı? Ee, bizden önce imanla bu dünyadan ayrılıp gidenlere de mağfiret eyle. Kim dua ediyor? Biz dua ediyoruz. Kim için dua ediyor? Ölmüş gitmişler için dua ediyoruz. Anlaşıldı? Evet. Şimdi bu çok yani gündeme getiriliyor. Biraz da biliyorsunuz Mehmet Akif merhumun yani mezarlıklarda okunmak için, mezarlık evet yani yaşanmak için, hayata aktarılmak için, tatbik edilmek için ama ayrıca Allah Resulü diyor ki her harfinin bir ecir var diyor. Demek ki okunmasında da ecir var. Aslı tatbik edilmesi, yaşanması, hayata aktarılması ama okunması bile kıyan kıymet taşır. Biz onu okuyarak ibadet ediyoruz. Sadece şeyde okuyarak ibadet yani tek yönlü değil Kur'an-ı Kerim'in. Evet sadece mezarlıklarda okunmak için değildir. Sadece namazda okunmak için de değildir. Ama namazda okunması nasıl caizse ölen insan için okunması caizdir. Ama asıl olan nedir? Ona inanmak, yaşamak, hayatı aksettirmektir. Bunda kimsenin şüphesi yok. Hayatta reddediyorum sonra namazda okuyorum. Bu da tek kelimeyle yani İslam'a isyandır. İslam'ın ruhunu anlamamaktır. İslam'ın binde birini bütünü zannetmektir. Bu da ayrı bir konu Yani biz hayata yaşamamız gerektiğin Bir kitap bir Allah'ın hükmünün Bize indirdiği bir şey, kitap olması Bizi öbürlerinden al koymamalıdır. Yani o da o var Asıl odur ama öbürleri de vardır Evet Gaz tüyü mont caiz midir Sayık tavan meşru Yani meşru ısınmak doğru caiz Gaz tüyünden mont caiz efendim Yastıkla caiz Yastık yorgan birçok yerde tüyden olur eğer caiz değilse şu an var da olan elden çıkarmalı mı? Yok çıkartmayın. Evet eğer böyle canlı canlı yol, yoluyorlar mı bu ayrı. Eğer bu yoluyorlarsa bu hayvana eziyettir. Caiz değildir. Evet sıkın Buyur. İkisi de. Çünkü ikisi de gazı yolmaya... Tabi bilemeyiz yani öldürüle esasen yani normalde canlı hayvandan tüy yolunmaz. Yani tüy ne olur? Vefat hayvandan bayağı da bir tüy çıkar. Az bu tüy, tüy çıkmaz. Doğru olanı olur. Yani eğer gerçekten böyle bir şey tespit edersek yani böyle yapmayın demeliyiz. İkaz etmeliyiz. Almamalıyız ki insanla bu nevi kazları canlı canlı yolmaya kalkmasınlar. işkence olur. Kadının oy kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz? erkeklerinkinde de ne düşünüyorsam onu. Cevap çok kolay. Evlerde aynaların hükmü nedir? Caizdir. Arkalarında cinler dolaşır deniyor. Cinler ayranın arkasına saklanmazlar. Akşamları bakmayın deniyor. Böyle bir söz yok. Ne yapılmalı? O zaman aynaya bakabilirsiniz. Yeter ki korkmayın. <gülüyor> Şöyle e, tabi cine karşı en güçlü şey iradedir. Şuna inanacaksın. Cin bana zarar veremez. Nokta. Çünkü insan hakikaten cinden çok daha güçlüdür. İnsan e, o farklı yönlerini kullanarak tahakküm kurmaya çalışıyor ki buna inanınsan size zarar veremez. Bebeklere hayızlı kadınlara bakmasın deniyor hiçbir mahsur yok. Neden ne sakıncası var ne bileyim ben. Çünkü caiz yani bir anne yavrusunu ayet ettiği kucağına da alabilir emzirebilir de şey de yapabilir bunların hiçbirisinde sıkıntı yok. Bu nevi şeyler hiçbirisi ciddi değil. Borsa ile para kazanmak hakkında dinimiz ne söylüyor açıklayabilir misiniz? Bunu açıkladığımı hatırlıyorum. Borsa bir hisse almadır, şirkete ortak olmadır. Öyle diyelim. Basit ifadelere döküyorum. O şirket meşru kazanıyorsa sizin kazancınız da meşru, kötü yoldan kazanıyorsa kazancınız da haramdır. Ancak borsaya yine de yaklaşmasın diyorum. Neden? Borsayla oynanıyor. Bir dedikodu çıktı. Bakın borsa aşağı tavanları buldu çe şey olarak. Üstelik birkaç kişi var. Bu dedikoduya sebep olanların içerisinde borsada paranları varmış. Yani ben de caiz olmadığını, doğru olmadığını söylediğimi hocam diyorlar. Ben devam ettim, borsa düşüyor diyorum. Yani daha da düşsün çünkü şey, sebep de onlar, işin içe, içerisinde de var. Şimdi borsa düşüyor. Neyden düşüyor? Borsa değer mi kaybetti Veyahut da borsadaki olan, mevcut olan şirketlerin hisseleri düştü mü bir anda? O da dedikoduyla düştü düşende. Yoksa mal varlığı düşmedi. Yani borsayla oynanıyor, dedikoduyla iniyor, dedikoduyla da çıkıyor, yaptığı atılımla da çıkıyor. Yani sadece yaptığı atılımlar şirketin değerinin mal varlığıyla, imkanlarıyla yeni iş imkanı artması değil, değişik şekillerde de dedikoduyla artırılıyor ve eksiltiliyor. Bilerek de yapılıyor. 80 ihtilalinden, 80 ihtilal diyorum, 28 Şubat'tan önce bir sürü generalin Dolar aldığı, borsadan hisse aldığı, bilmem ne Bu hisse sattığı, arkasından hisse aldığı ve ortaya çıkıyor. Nedir? İnsan bununla oynayanlar, önceden haber alanlar, sızdıranlar var. Aradaki diğer garibanlar ara dolgusu, yolunacak kazda olarak, deminki kaz gibi yolunacak kaz olarak görülüyorlar. Sırtından diğerleri geçiniyorlar. Bazı memurların toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli faydalanması doğru mudur diyelim öyle şöyle diyelim işine gidiyor bir iş için gidiyorsa doğru ama evine gelip gidiyorsa öbürlerinin ne suçu var herkes elden gidiyor ama bir görev gereği bir yerden bir yere gidiyorsa yani o zaman toplu taşıma araçlarının kullanması doğrudur ücretsiz olarak. Finans kurumlarından bir işletmenin post cihazı alıp kullanması caiz midir? Hepten mahsuru değildir diyemiyoruz. Mahsuru vardı post cihazlarında çünkü o Amerika'ya bağlı o da. Kredi kartı Amerika'ya bağlıysa o haydi, haydi bağlı. Bu yüzden dolayı mahsur yoktur diyemiyoruz. Kullanmayın da diyemiyoruz. Niye? Onu yapma bunu yapma insanımız ne yapacağını şaşırıyor. Anlaşıldı? Arkadaşlara yine de alın diyoruz ama zaman zaman sadaka vererek Hasenat, seyyat, silicidir. Bu hatadan karşılığını silmeye çalışın diyoruz. Çünkü insanımız zaten deplasmanda bu maça yapıyoruz. Sıkıntılarımız var. Bir de onu yapma, bunu yapma ne yapacağını şaşır insan. i̇nsan o dükkanına insan uğraması hale geliyor. Tek çekim, vadeli çekim arasında fark var mıdır? Yok yok. Yani vadeli çekim eğer aldığınız mal vadeli bir şekilde satılabilen bir malsa altın gibi değilse vadeli sen vadeli olarak alabilirsiniz. Tamam ikisinin arasında çok fazla fark yoktur. Arada alınan komisyon ücret, ücretli kefaret diyoruz biz ona. Çok doğru değildir ama şafilerde cevaz var. E, faiz de değildir yani o aradaki alınan komisyon faiz farklı bir şeydir. E, Bu da ücretli kefaret çünkü banka ne oluyor kredi kartı ile ödemediğin zaman onu ödemeyi vaat ediyor. Bankadan çekebiliyor adam yani şey olmasa bir nevi banka kredi kartı verdiği insanın kefili olmuş oluyor. Bu kefil karşılığında da komisyon alıyor. Bu çok doğru değil ama faiz de değil farklı bir şey. Çocuklara canlı resmi çizdirmenin hükmü nedir? Bir öğretmen ablamızın sorusu, canlıdan kasıt bitkiyse ağaçsa caiz. Harekese. Ama canlıdan kasıt insan resmi ise, hayvan resmi ise, yaşayacak bir bütün halinde de çizdiriyorsa bu doğru değil, caiz değil. Anlaşıldı? Yaşamayacak bir şekilde çizdiriyorsa o caiz. Yani yarım beden gibi. Yani, evet, sadece kafa gibi. ne da. Yılbaşı günü çekirdek almak ya da herhangi bir şey yapmak günah mı? Yılbaşı gecesi diye alıyorsan günah. Ya her zaman mutat alıp da getiriyorsan sıkıntı yok. Yılbaşı sadece dua ileme meşgul olacağız. Hayır. Normal hayat yaşayacağız. Ne yılbaşıymış gibi ne aksıymış gibi davran. Günlerden bir günmüş gibi davranacağız. Doğru olan o. Ramazanda Araplar bizden bir gün önce tutuyorlar. Her zaman değil bazen de bir gün sonra tutuyorlar. Evet. Hocam buna açıklık getirebilir misiniz? Ama bu o, o, uzak takiplik açısından biz uy, uymamız gerekir mi? Bunu uzun uzun cevaplandırdık hilal görünüşü meselesinde. Ee, şöyle diyeyim, Ramazan'ın kısaca söyleyeyim de, Ramazan'ın girişiyle çıkışıyla ilgili bilgi esasen ne Türkiye'dir ne bir başka ülkedir. Ramazan girişe çıkışı hilal bağlıdır Hilal göründüğüse girer, görünmediyse girmez. Bu hesaba bağlı da değildir. Hesap da doğru değildir. Üstelik hesaptaki ölçülerimizde de sıkıntı var. Geçen seneki kurban bayramıydı. Yine kurban bayramı hatırımda kaldığına göre. Ramazanın Ramazan bayramında da vardı. Yine Ramazan'ın girişi mi fark etti bu sene? Kurban da fark etti, Ramazan da fark etti. Şöyle diyeyim. İkisinde de ölçü neydi biliyor musunuz? Amerika'nın, Güney Amerika'nın batısında yani Pasifik Okyanusu tarafında görünecek hilale göre biz Ramazan'a başladık ve Kurban Bayramı yaptık. Anlaşıldı? Diyanetin açıklamasını tekrar ediyorum. Kurban Bayramı'ndaki açıklaması şöyleydi. Ekvator hizalarından başlayarak, Ekvator diye bir devlet var. Nerede? Güney Amerika'nın Pasifik tarafında. Ekvator hizalarından başlayarak Antarktika'ya kadar bir yay halindedir. O düz çizgi değildir. Yay halindedir. Hilal oralarda görünecek diyerek hesap yapıldı. Biz Güney Amerika'nın batısında Pasifik okyanusundaki hilale göre burada bayram yaptık. Bu doğru mu evvela? Bunu bir tespit etmek lazım. Sonra rüiyet hesap meselesinde ayrıca bir konuşmamız lazım. Türkiye'nin ölçüleri ben şahsi kanatımı söylüyorum yanlış. uyuştu oluyor uyuşmadı oluyor yanlış. Elk önce bunun bir doğrultulması lazım. Bir de hilal manem güveniyorsunuz, şurada şurada görünür diyorsunuz. Evvela okyanusu geçmemeli. Okyanusu geçmesi demek bir insandan takatın üstünde şey istiyorsun demektir. İslam hilalin gözetlenmesini istiyor. Hiçbir zaman İslamiyet insandan beşer takatının üstünde bir şey istemez. Okyanusa karşıya geçin demek beşer takatının üstünde bir şeydir. Halktan istenemeyecek bir şeydir. Tamam bu İslam ülkelerinin olduğu yerlerle sınırlı tutulmalıdır. Orada Amerika ayrıca kendisinkini değerlendirir. Ve biz ne kadar? Fas'a kadar bununla sorumlusuyuz. Bu bölgelerde görünecek bir yer biliyorsan, oraya iki üç noktaya gözetmeyi, gözetleyen insan görürsün. Hem hesaptan, teknikten istifade edersin. Hem de insanlar görürler. Kardeşlerimiz işte hilal derler. Onları zoomlamak, çekmek çok kolay. Yani ee, şöyle diyeyim. Artık kameralar insan gözünden daha rahat çekebiliyorlar şekillendirilir. Hilalin varlığını. Teleskop demiyorum. Teleskop görünmeyen ayı da görür. Anlaşıldı. Teknik aletler iyi bir ölçü değildir. Yani e, siz bilmiyorum hiç şahit oldunuz mu? Burada da berrak gecelerde oluyor ama çöllerde ben çok gördüm. Ayın hilal ya, hilal bir bölümünü görüyorsunuz ya, görünmeyen tarafı da belli oluyor. Teleskop olunca haydi haydi belli oluyor. Yani hiç ışık vurmayan ayı da teleskop görebiliyor. Onun için ölçü nedir? Gözün, çıplak gözün görebilmesidir. ışığın yansımasıdır. Bu da zoomlayınca şeyde daha iyi belli oluyor kamerada. Çok silikti ben e, bir hilali. Çok silikti, canlı değildi. Tereddüt ettim çeker çekerim ama çekin dedim bakalım nasıl nasıl oluyor diye. Çünkü Türkiye ile sıkıntılı günlerdeydi. Çektiler daha sonra bizim gördüğümüzden daha net gösteriyordu. Evet, Budur. Hazreti Osman ben dua ile bir söz söylemiş rivayette Allah kimseye yaşatmayacağını bir şeyin hayalini kurdurmaz diye bir şey duyduk hocam ne kadar doğrudur. Böyle bir rivayet ben bilmiyorum. Ama çok zıt da zıt da bir şey değil yani ama bununla amel etmek mecburiyetinde de değiliz. Böyle bir bağlayıcılık yok. Lazer epilasyonu gene soruyorlar. Bunu konuştuk. Tıbbi tarafına da bakılmalıdır. Çünkü... Ee, değerlendirmelde çok şey söyleyeyim şimdi. Fazlur Rahman bankalar ve faizle ilgili görüşü nasıl Fazlur Rahman'ın kendi görüşüne itibar edilmez. Bütün görüşlerine iyi müktübe bakmıyorum. Bu adam fakih değil. Bu adam bilgili değil. Bu adamın ufku ve samimiyeti bizim istediğimiz ölçülerde değil. Türkiye'ye gelince duydum ben adını daha evvel duymamıştım bile. Fazlur Rahman denen adamı tanımıyordum bile. Türkiye Ankara ilahiyete gelmiş. Herkes Türkiye'ye geldiğim Fadlur Rahman'dan konuşuyor akademik ortamın içerisinde. Dünya çapında ciddi bir il ilmi ağırlığı da olan bir insan değil. Modernist düşünceli, iyi düşünce aşılı, aşılamış anlaşılan Türkiye'ye. Hmm. Kefaret orucunu hiç ara vermeden 60 gün mü kılmak gerekir? Kefaret orucunu tutmak gerekir. Her başlayalım. O da o niyete göre takılıyorum. Evet. 62. Evet, yani sadece kefaret orucunu sadece kadınlar arada adet, bunu da kaçırmak mümkün olmadığı için araya adet girebilir. Hastalık gireme, başka şey girerse sıfırdan başlamak zorundadır. Anlaşıldı? Ona göre. Mihir altınlarında borç vermişsen ve onu geri verilmeyeceğini biliyorsan zekâlatlarının vermesi gerekir mi? Yani böyle diyeyim, bu borç geri alınmasından şüphe ediliyorsa... Zekatı verilmez beklenilir ama altın geri gelirse geçmiş yılların kıta verilir. Anlaşıldı mı? Zayıf olan borçlar, alma endişesi olan borçlar nedir? Zekatları verilmez ama geri aldıktan sonra geçmiş yıllara yönelik olarak da o kademe kademe onun zekatı da verilir. Kademe kademeyi anladığınızı ümit ediyorum. Çünkü zekat verdikçe bir alta düşer. Bu sefer onun kırkta birini vermeniz gerekir. O şekilde verilir. Sefer ayında musibetlerin çok olduğu söyleniyor. Sefer ayında bıktım zaten bu sorudan. Ee, ne kadar doğru? Hiç doğru değil. Askerlik yaparken orucunu bozan kişi kefaret orucu tutmalı mı? Seferde değilse, yani mukim halindeyse askerin durumunu tam bilemiyorum. Ee, ve oruçluğu kasten bozmuş ise herhangi bir hastalık yok. Ee, nasıl diyeyim? Beşer olarak dayanamayacak, zaruret noktasına ulaşmamış bir durumda bozmuşsa evet kefaret gerekir. Ama sefer halindeyse, hareket halindeyse ve benzeriyse böyle bir durumda bozmuşsa kefaret gerekmez. Sürmene bıçağının kullanım alanı bu kadar dar mıdır? Satımı caiz değil midir? Sürmene bıçağı demek yani şu anda yanlış anlamayın. Sürmene çiftesi diye bir bıçak vardı. Sırf şişleme için, adam şişleme için kullanılırdı. Tamam Şimdiki öyle değil. Şimdi ekmek bıçağı içinde kullanılıyor. Ee, evde kullanılan bıçaklar olarak kullanılıyor. Sürmene bıçağı çeliğinden dolayı dövmesinin sertliğinden dolayı bu adı alıyor. Artık o dediğim eski saldırga için kullanılan sürmene bıçağını hiç görmedim artık. Uzun yıllardır görmedim. Yanlış anlaşılmasın. O zaman da dikkat çektim. Artı böyle bir bıçağı vardı her zaman değil diye. Ama e, sorulduğuna göre yanlış anlaşıldığı anlaşılıyor. Evet. Horoz eti helal midir? Elbette. Horoz eti, yani haramdır diye bir şey yok. Kurban olmaz, hepsi o kadar. Evet. Kurban olması ayrıdır, helalliği ayrıdır. Peki Müslümanın kendini koruma amaçlı hançer bıçak veya biber gazı taşı doğru mudur? Doğrudur. Müslüman silahsız olmaz. <gülüyor> Öyle değil. Ben çocukluğumdan beri Arabistan'a gidinceye kadar bıçak taşıdım. Hatta bir gün üniversitede bir bıçak yakaladılar. Açınca bu kadar oldu. Polis bana takılmıştı. Üstelik i̇şte jandarma, jandarma. O zaman jandarmalar geliyor. Komandolar üniversitenin kapısında duruyordu. Ben de okula giderken almazdım. O gün unutmuşum. Bıçak çıkınca güldüler. Ne yapıyorsun bununla? Galem tıraşak, açıyorum dedim. Ona da gülüştüler. Dedim bu bana lazım. Kullanıyorum ve yanımda duracak. Söz verdik. Bunu sana çıkarken alırsın. Söz dediler. Çıkarken sahiden yani önce gitmişler. Zannettim ki bizim bıçağı da götürdüler ama oradaki sordum. Birisine emanet etmişler. Söz verdiydik demişler. Geri bıçağımı aldım. Arabistan'a da götürdüm. Orada kaybettim. Arabistan'daki elbiselerin cebi bıçak taşımaya müsait değildi. Halen bıçağım var. Öyle diyeyim. Yalnız. Yeni gelen ortağı beş kişiden ikisi istiyor. Üçü istemiyor. Yeni gelen ortak ne yapar? Doğrusu yani girmemesidir. Çünkü tedirgin olan bir yerde olmaz. Şu olarak bu caiz olup olmama ayrı şey. İsteyenler varsa ama girmesin çünkü mevcut ortaklığa da zarar verir. Yeni geri piyasaya sürülen mallar ihtiyacı yokken almak nedir? Yani mal helalsa kolaylıkla taşıyorsa alınabilir ama ihtiyacı yokken demek, şu demektir. Yani hiç mi ihtiyacı yok veya bir kolaylık sağlamıyor mu? Günün birisinde lazım olmaz mı anlayışıyla. buna Bu aşırıysa bu huy buna ne deniyor? Sefeh deniyor. Yani insan ihtiyacından fazla bilmiyor. Malını boş yere veriyorsa bunun hükmü sefehtir. Yine de caizdir. Ee, ayrıca alınabilir, satılabilir ama insan buna israf denir. İsraf konusunda insan dikkatli olmalıdır. Hepten de vehimle hareket. Buna benim ihtiyacım var mıydı yok muydu? Gerçekten almalıyım. Benim zaten bir ayakkabım vardı. İkinciyi niye aldım? Bütün bu kadar da tedirgin olsun. insanımızı istemiyoruz. Ama on çift ayakkabı, kaç, kaç çift elbise? Bunlar da doğru değil. Bir de bazı insanlar vardır. Her gördüğünü almaya heves ederler. Birisinin ayakkabısı var. Takılıyorum dost oldu. En az on on iki ayakkabısı var. Bütün ayakkabısını toplasın adam gibi bir ayakkabı etmez. Nerede gidip bir şey, ıvır zıvır varsa onu heves edip alıp geliyor. İlahi konserlerine gitmek caiz mi? <gülüyor> cevap vermiyorum ben de. Saç boyaması asıl değerlendirilir. Ona da cevap vermiyorum. Konuyla alakalı değil ama borçlarla ilgili sorum olacaktı. Ee, doğru haritası denen Doğum haritası denen bir şey var ve gezegenlerin çekim güçlerine göre insanların karakter ve sağlığına yönelik bilgiler veriyor. Biz yaklaşık 50 kişiye uyguladık, %80 bilgiler uyuyordu. Biz bunu öğrenci özelliklerini tanımak ve öğrenciyi buna göre yönlendirmekte faydalanabiliriz diye düşünmüştük. Buna dair kesin hüküm nedir? Yalnız burada kastetmiş olduğum fallar değil, geleceğe yönelik yorumlar değilse sadece fıtrat ve karaktere etki eden sebep. Olarak bunu gösterebilir miyiz? Karakterlerden kastım da kadere etkileme değil sadece sahip olduğu yeteneklerdir. Bu bakış açımızda sınır ne olmalıdır? Daha önce bu konuda da bilgi verdim. Dedim ki yaşanılan bölgenin insana tesiri vardır. Yaşanılan çevrenin insana tesiri vardır. Yenilen gıdanın insana tesiri vardır. Doğulan burcun insana tesiri vardır anlaşılan o. Bu son söylediğimde %100 emin değilim ama olduğu anlaşılıyor. Tamam? Diğerlere kadar. Ama yezilen kıdanın kesinlikle tesiri vardır. Yaşanan bölgenin tesiri vardır. Niye Karadenizli dağları gibi inişli çıkışlıdır? Aniden parlar, aniden iner. iner. Şimdi Konyalı ile farkı var şey olarak Konyalı ile Rize'li iddia ediyorlarmış. Rize Konya'dan büyüktür diye. Adamcağız haritayı almış getirmiş koymuş önüne. Ulan Allah'tan kork bak demiş Rize'nin toprağı ne kadar? Konya'nınkı ne kadar? bize ona ne bakıyorsun demişler. Bu Rize'nin ütülenmemiş halidir. <gülüyor> Şimdi ütülersen dağların derelerine olur Konya kadar. Doğru. Bunların tesiri var. Mize, ama ne Rize'nin ki ne Konya'nın ki. Şöyle diyeyim. Ne bu şu takını ne bu burçtakını. Hiçbirisi insan iradesinin önüne geçecek kadar güçlü değildir. Ama bunlardan istifadeyle insanların mizacını kullanmak o yönde onları yetiştirmek, onların kabiliyetinden istifade etmek, ona göre kendisine ufkunu ve önünü açmak caiz midir? Caizdir. Efendimiz sahip ve sahabilerini çok iyi tanıyor. Onları kendi mizaclarına göre vazifelendiriyor. Neden Huzeyfe İbni Yaman sır katibidir? Münafıkları o bilir. Huzeyfe'nin bütün münafıkları biliyor da bize bir tanesini bile söylemiyor. Gelmedi. Hazreti Ömer soruyor kendisine. Atadığım varileri içerisinde görevlendirdiğim devlet görevleri içerisinde hiç münafık var mı Huzeyfe diyor. Bir kişi var diyor. Kim o diyor. Söyleyemem diyor. Hazreti Ömer ısrar etmiyor. Neden? Söylemeyeceğini biliyor. Allah Resulü de biliyor. Anlaşıldı. Huzeyfe devamını anlatıyor. Ertesi gün diyor eliyle koymuş gibi buldu ve attı diyor. Aradan ayıkladı diyor. Şimdi bir başkasına görev verirken Başka düşman içerisine gönderken Huzeyfe'yi gönderiyor da Ebu Zer'i göndermiyor. Ebu Zer sabretmiyor. Huzeyfe sabrediyor. Zübeyir sabretmiyor. Çok yaman bir dövüşçü. Huzeyfe'den daha dövüşçüdür Zübeyir. Zübeyir Elai Hoca sığmaz bir insandır, yapılıdır da. Müthiş birisidir ama onu göndermiyor. Ona kimin? Huzeyfe'nin mizacımız ait. Bunun gibi bir sürü bakıyorsunuz. Allah Resulü karakterlerine, yapılarına görevlerine göre yönlendiriyor ve ufkunu açıyor. Kendi yanına, mesela yanından ayrılmayan, etmeyen, gitmeyen Ebu Zer ve diğer sahabiler var. Onları vahiy katibi değil de. Daha çok Medine-i Münevver'de vahiy katibi var. Kimi? zeyd Sabit'i kullanıyor. Mizacı buna uygun. Biz de insanları mizaçlarına, yapılarına, tavırlarına, hallerine uygun olarak yönlendirebiliriz. Donanımlandırabiliriz. Ama bunların hiçbirisi ne kaderi etkileyebilir, ne insanın iradesini etkileyebilir. Yani irade doğru yapmak yönünde insanın aklını kullanmasa yanlış yapmayı fren yapabilmesi, durdurabilmesi gücüdür ve bu her insanda vardır. Karadenizli gibi çabuk sinirlenen olsa da vardır. Akdenizli gibi daha sakin olsa da olan vardır. Her insanda kendi mizaclarını, kendi yaratılışını şekillendirme, disipline etme, doğruya yönlendirme imkanı o insana bahşedilmiştir. Eğer öyle olmayacak olsaydı ne olmazdı? Mesul olmazdı. Anlaşıldı. Hiçbirisi bunun önüne geçecek gibi değildir. Misal olarak söylüyorum. Kırmızı et yiyenler daha saldırgan yapılı olurlar. Ama bu demek de değildir ki yani kendisini kontrol edemez demek değildir. Bu ve benzerleri. Noktaladım.